Alhamdulillah, yalini hedana, لهذا ve maakunna nehtadiya, Allah. Ve maa tawfiqi ve aksaam, illa illa ne kad jayet ghusudu Rabbina ala rasuluna Muhammad, Allah sallallahu ala tabi'u kulubuna Allah sallallahu ala shafi'u kulubuna Gözdü Allah tümüne alimden Şeytanı radim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد bu da son haftası herhalde değil mi? Bugün 25'idir. Değil mi? Ben doğum günüm 25 var 50. yaşı bitirdim elhamdülillah. Ee, bu, yani şey hesabı 1384 hesabıyla. 1384 1435. 51'i mi bitirdim o zaman? Doğru bir hesap yalın bana söyleyin. 1384 1435 He? bir bitirmiş miyim? Maşallah maşallah. Artmış olursak at var inşallah. Art. Saçı sakalı değirvende artmadık. İnşallah bu yolda artırız. inşallah. Evet Allah razı olsun. Hepinizden duanızı bekleriz. E, doğum günlerinizi şeye göre hesap edin. Hicriye göre hesap edin. Olur, bilmiyorsunuz. Hicriye göre hesap edin. ne gün doğduğunuzu, ayınızı, gününüzü hesap edin. Ona göre müjdeleri hesap edin. 60'da müjde başlar inşallah. 60 yaşında sonra 90'a kadar müjdeler var. 90 yaşında görürsek inşallah 90 yaşını görenler Allah'ın azatlısıdırlar inşallah. Günahlar rahat olur. Yeryüzünde günahsız gezerler. Ama bu yolda olanlar bu yolda yaşayanlar. Allah Teala istikamet tasibi eylesin. Ay. Evet Ahmet Davutoğlu ağabeyimizin de efendim, vazifeye gelmesini tebrik ediyoruz. Biz onu ehli sünnet olarak ehli sünnet ehli tasavvur ehli hal ehli dermeşe olarak görüyoruz. Allah hüsnü zannımıza göre muamele eylesin amin. Allah Teala ehl-i sünneti teyit edenleri teyit eylesin amin. yardım edenlere yardım eylesin amin. ehl-i sünneti aziz eylesin amin. ehl-i bidat-i eylesin amin, amin. on da yanına etrafına hep ehl-i sünnet müsteşarlar nasip eylesin amin. hep dualar ediyoruz bu aralar o dualara ağırlık verdim farkındaysanız geçen haftada bir kaptırdık ee, onlar tutar bizim dualarımı kendime tutturamıyorum dışarıya her tarafa tutturuyorum kendime de tutturuyorum da vakti saati var vakti saati var Mevla bana her şeyi verirdi ama zorla verir zorlukla verir zorla vermez de zorlukla verir yani kıymetini bileyim diye midir günahım çok dökül dökül bitmedi diye midir biliyor ama ümmet için ettiğim dualar çabuk tutar çünkü ümmet için hakikaten iyi niyetler beslemekteyim ümmetimiz, ehli sünnet ve cemaat mezhebimiz için. Allah Teala Hazretleri e, bu abimize de çok muvaffakiyetler istersin. Suriye'deki, Irak'taki, Mısır'daki, Doğu Türkistan'da bütün eftar arzı nerefine zulüm gören ehli sünnete medet eylesin. Ay. İmdat eylesin. Ay. Yardımcı eylesin. Ay. Ona becetirecek zekalar, katanetler, ferasetler nasip eylesin. Becerktirecek e, salih e, sırdaşlar, müşteşarlar nasip eylesin. Ayy. Dünya üzerinde el-i Müslümanların e, e, rahati için, huzuru için, akan kanın durması için, efendim Karsen'e, Filistin'de bazı Müslümanların rahat kavuşması için allah Teala kendisine yardım eylesin. Ayy. allah Teala. Muhabbet elden tutmasa, kimseden bir fayda yok. Ne akıl yeter, ne ilim yeter, ne profesörlük yeter. Hiç kimsenin mevladan gayrı sahibi yok ama çoğu bilmez onu. Ama Müslümanlar el sünnet olanlar bilir. Tevfik mevladandır. Tevfik, tevfiku cadelallah fi ibadi muafkan ma yubbu ya rbahu. Kitaplarımızda tevfik böyle tarif edilir. Sizin mahalledeki tevfik değil. Tevfik nedir? Allah Teala'nın bir kulunun işlerini kendi sevdiği ve razı olduğu işlere uygun düşürmesidir. Allah Teala cümlemize özellikle Davudullah abimize de efendim tevfikini resif eylesin. Amin. Amin. Anladın? Bu çok büyük bir duadır. Hep razı olduğu işleri yaptırsın Amin. ve ehli sünnete onu yardımcı zahir, muzahir ve mu'in eylesin. Amin. Amin. Kendisi Rabbim ona nu'in olsun. Amin. amin. Amin amin. İnşallah. Bundan sonra da efendim e, Müslümanlar çok çive çekiyorlar. Çekecekler. Müslümana dünyada huzur ve rahatlık yük ahiret istirahat yeridir. Burası sizin bir yeridir. E, ama biz yine afiyet istiyoruz. Bize de afiyet nasibi eylecek. dünya neresinde zulme uğramış Müslümanlar var. Onlar için de afiyet talep ediyoruz. Allah'ım kazalardan, belalardan kafirlerin, zalimlerin, siyolistlerin, e, Yahudilerin, masolların, davran, yardımcılarının, işbirlikçilerinin şerlerinden muhafaza edin. Amin. Amin, amin. amin. Şimdi dersimiz Ey Yüvelveler, Ey Oğul e, risalesindeki dersimizde geçen derslere buyurdu e, İman Gazali Hazretleri. Evladım sana iki tane kısa anlattım. E, i̇şte o bir tanesinde de sekiz sayede kaç ders sürdü. Bütün bunlar sana şunu gösterdi ki senin ilmini artırmana ihtiyacın yok. Amelini artırmaya ve amelinde iflas kazanmaya iflaslı amele ihtiyacın var. Hepimiz için söylüyor bunu. Hepimiz ilim peşindeyiz, ilim taatsınindeyiz. Kimimiz bil fiil Kimimiz dinleyici sıfatındayız. Kimimiz seven Şimdi sempatizan diyorlar. Yavurca bile sevmiyorum. Ee, muhit yani sevici konumundayız. Ee, kulak veren, dinleyen, müstemi' i, müstemi' i kulak veren. Ben sizler onlardansınız. Alhamdülillah. Es-sa'adü l-evla'ekellezile es-semi'ûne'l-gawle et-tebûne ahsene. Benim dostlarım sözleri dinlerler. En güzeline uyarlar. Sözlerinin güzeline Allah-u Nezzele Ahsene'l-Hadîh. Başka ayeti gerimesinde. Haberlerin en güzelini kim indirdi? Allah indirdi. O zaman sözleri dinlerler. Hangisine uyarlar? En güzeline uyarlar. Sizler de dinliyorsunuz. Ama hocaları da dinleseniz hangisine uyuyorsunuz? Kur'an'a, sünnete uyana uyuyorsunuz. Hocanın bir çıkıyor ise, namaz üç vakittir diyor. Ona uyuyor musunuz? He? Karı başı açıkta olur, olur diyor. Uyuyor musunuz? Uymuyorsunuz. Hocalar diyor bunu. Kabir azabı yok diyor ona. inanıyor musunuz? İnanmıyorsunuz. Kader yok diyor. İnanıyor musunuz? İslam olma hiç inanıyor musunuz? inanmıyorsunuz. İslam'a inanmıyorsunuz. Oğluna inanmıyorsunuz. Ha demek ki ee, siz en güzelle uyuyorsunuz. Siz uyanık adamsınız. Akıllı adamsınız. Hakkı batıldan ayıracak kadar bir şeyler duydunuz, dinlediniz. Dünya ekelledi nevda Allah onlar ki Allah onları idade eriştirmiştir o sözleri dinleyip en güzeline uyanlar fetvaları alıp en güzeline uyanlar <gülüyor> Onlardır ancak hadis akıl sahipleri kabuktan kurtulmuş, kışirden e, efendim, soyutlanmış lüppe ermiş, lüp öz demek. cevizin yeşil kabuğunu veya kuruduğu zamanki işte kahverengi kabuğunu efendim eee ısıranlar değil. Ya onu kırıp yarıp içindeki öze ulaşanlar, faydaya ulaşanlar onlar. Kevcin yeşil kabuğu yemekle ye tat duyulmaz. Zahir ile ifad Kur'anı arzularsın diyor Niyazı Mısır Hazretleri. Ya millet kabukta kalmış. Kabukları kemirenler, kabukları yalayanlar, ondan sonra da ne acıymış diyenler, bunda tat yok zannedenler, halbuki öze ermemişler, öze erseymişler, hem lezzet hem fayda hem kıta hem menfaat bulacakmışlar. Sizler inşallah sözlerin en güzeline uyanlar özlere erenlersiniz. Halis akıl sahiplerindensiniz. inşallah. Bu aklımıza anlayışımıza Allah'ımıza emanet ettik. Allah muhafaza edersin. Çünkü en akıllı adam bir de baktın kaymış. Bu yolda 40 sene giden adam bir de baktın cermiş. E, i̇stikamet de zor. Sonunu getirmek de zor onun için 50-51 yaşı hoşuma gidiyor. Herhalde böyle gideceğiz diyorum inşallah. E çünkü bu zamana kadar sapıtmadığımıza göre. E şimdi biraz da insan 30-40 bunlar tehlikeli şeyler. Yaşlar. Adam 75 yaşına geliyor bir de baktım sapıtmış. 80'e geliyor sapıtmış. 90'a geliyor sapıtmış. Yani zor iş. Kimsenin de garantisi yok. Ama yaşadığınız gibi öleceksiniz. O zaman yaşamamız, ne yolda yaşadığımızın da nasıl öleceğimize dair bize nesi var? Bir işareti var. Bir, bir işareti var, müjdesi var. Ya nasıl yaşıyorsanız öyle öleceksin. Biz bu yollarda yaşadık, bu cemaatlerle yaşadık. El sünnet içinde kaldık, yaşadık. Kısına çıkmadık elhamdülillah. O zaman bu dairede öleceğimize müjde alabiliriz. İnşallah. Ama maalesef. Tabii çok akım var. Cereyan var. ...yani şia ayrı bir taraftan... ...vehabe ayrı bir taraftan... ...efendim... E, ...bin türlü... ...değişik fetvalar... ...muh tezine ayrı bir taraftan... ...kafası diyorum ben... ...harici kafası ayrı bir taraftan... ...aynı hortlamış zihniyetler var... ...kürlenmiş gibi bir zaman duruyor duruyor... ...bir de bakıyorsun bir taraftan patlak böyle... ...bakıyorsun hadis-i ...aynısı çıkıyor mesela... ...dolayısıyla... Zor, zor. Hakkı batıldan ayırmak, doğruyu bulmak, bulduktan sonra sabit kalmak bunlar zor oldu bu zamanda. E bu iletişim vasıtaların iyiliği de var, kötülüğü de var. Yani internet insanların elinde, e, efendim, cep telefonlarında internet her bilgiye, her şeye ulaşabiliyorlar, paylaşabiliyorlar falan. E bu da batılın da yayılmasına sebep oluyor batılın da yayılmasına sebep ne yapalım biz hayra kullanacağız hayra kullanıyoruz e, hayrada e, delalet ediyoruz insanlardan da çok hayır bulanlar oluyor yol bulanlar oluyor bundan Rabbimize hamd ediyoruz ama tabi batıla hizmet edenlere elimizden bir şey gelmiyor tabii, iptal edemiyoruz önleyemiyoruz kapatamıyoruz bir şey diyemiyoruz ancak bu fırsatlarla sizden buluştuğumuz meclislerde cevaplar veriyoruz reddiler yapıyoruz bir şeyler yapıyoruz ama Allah Teala hakkı sesi üstün eylesin. Allah. Galip eylesin. Allah. Amin. Ama çare yok. Batılda olacak. Batılda olacak. Bazı kere de batıl, köpük gibi de üstte olacak. Çoğu kere de batılın sayısı çoğu olacak. Ve ne yapayım ya? Soru, atayım, soru değil mi? Habibim şöyle ki, ehl-i sünneti göster. Sonra onlara söyle ki, işte benim dost doğru giden yolum, cennete çıkan yolum bu yol. Sünnet ve cemaat sünnet Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yolu cemaat. Cemaat ne yolu? Sahabe. Sahabenin topluluğu. Sahabenin yol Onun için el-i sünnette kalmıyoruz. El-i sünnet ve cemaat. Çünkü ikisi birbirinden ayrılmaz. Hümün lezîn en aleyhîl-yav ve ashabî diyor. Sarife derken. hangisidir benim yolum 73 fırkadan tek cennete gidecek fırka. Fırkayı Naciye. hangisidir diyor? benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu. Benim sünnetim ashabın cemaat. Onun için sahaben-i konuşanlar var. Hazreti Muaviye'yi sevmem diyenler var. Ne bileyim Talha'yı, Zübeyre'yi, ben laf edenler var. Birçok sahaben-i gidenler var. Yani Aşlarına buza hakaret edenler var. Yani çok acayip bir zaman. Halis ben Müslüman olsun da nasıl olursa olsun, kıbleye dönsün de ne olursa olsun şeklinde bir yaklaşım, Bizde, bize göre doğru değil, kıbleye dönsün de nasıl olursa olsun olamaz. Kıbleye Resulullah döndüğü gibi dönecek, sahabenin döndüğü gibi dikkatle dönecek. Bunun da delili hangi ayettir? Bunun da delili hangi ayettir? Kişia batıldır, vahabiler batıldır, Hariciler batıldır, Mutezile batıldır, Cebriye batıldır, Kaderiye batıldır, Mürciye batıldır, Müşebbihe batıldır. 72 fırka bu. Saymakla bitmez. Hepsinin de birbirinden farklı, e, batıl batıl, Kırsır var. Eşebi. Bu benim dost soruyor oğlum, tek diyor. siz ona vurun. Ve la tettebi'u, sümül. Yollar çok. Bir böyle düz çizgi çizgi, mubarek bastonuyla kumda bir de kenarına sağına soluna küçük küçük patika yollar, eğri büğrü çizgiler çizdi. Ne buyurdu? Bu dost doğru giden benim yoludur. Buna uyun. Yollara uymayın. Yollar çok var sağdan soldan. Her birinin başında bir şeytan çağırıyor. Ama illaki cin şeytanı olmayabilir. Cin şeytanının da halifeleri var, vekilleri var, e, alimler bazında Efendim profesörler bazında, doçentler bazında değil mi? Ya bunlar e, alenen milleti işsat ediyorlar. Şeytanı yapamayacağı yapıyorlar. Siz yollara uymayın. E, Teferrukla bir kumasebi. Sonra Allah'ın yolundan ayırırlar sizi. İnşallah ayrılmayacağız diye Allah'ımıza ahd edelim, söz verelim, tut elimizden, bizi kendi başımıza bırakma, nefsimizin eline terk etme... Göz açıp kapa'yacak kadar da olsa, ondan da az bir zaman içinde bizi helak eder bu nefis. Sen acı bizi muhafaza ile, yeni doğmuş bebeği koruduğun gibi muhafaza ile. Biz büyük adamız, yaşlıyız, başlıyız, akıllıyız, tecrübeliyiz diye bir şey iddia etmiyoruz. Biz sen bir şeyde ilmimiz yok, melekler gibidir... Cihan eke, öğrettiğinden başka ilmimiz yok. Her şey sen biliyorsun, bildiriyorsun. Hakkı bildir bize, hakkı buldur bize. Hakkı ilham ile, rüşkümüzü ilham eyle, kamil yolu ilham ile bizi reşit yapacak, e, ma manevi iklimde olgun yapacak yol bize ilham ile. Allah el himni, ve izni, müşerri nefsi, rüşkümü bana ilham eyle, nefsi beni muhafaza el ediyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ne dua Allah ne dua. Onun için her sohbetin sonunda mutlaka yaptığım dua en dar zamanda, en acele zamanda, en hasta zamanda. Geçen hafta buradan çıktım size, 440 tür şeker sohbet ettim yani 440 lan etmişim ağzım yapmış Allah Allah niye dedim bir bakın 440 ya, bu kolay bir şeker değil bu günde 40 şeker giriyor çok zor bir durumdayız ama size bir şeyler vermek için çırpıyoruz yani bir şeyler verebilelim diye. Çünkü ben sizi acırırsa Allah bizi acırır. Biz sizi seversek Allah bizi sever. Biz sizin iyiliğinizi istersek Allah bizim hayrımızı diler. Bu işler böyle. Ümmet şuuru, cemaat şuuru bu. Tek başına kimse bir yere varamaz. Bir şeye yönelmez. İşte en sonunda yaptığım dualarda ne kadar dar olsam, hasta olsam, en sonunda bir kısa da yapsam, en kısasında bile onu bu istiyorum. Allah'a minâne selüke <gülüyor> min hayri mâ se'eleke minhû nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bugün baştan istemiş olalım. Şimdi de sonunda etmeyiz. Tasarruf ederiz. Ya Rabbi senden ne istiyoruz? Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden istediği hayırlardan istiyoruz. Amin. O ne istediği bak. Rüzgümü ilham eyle. E ben bu daha yeni duydum. Oca benim hiç böyle bir sıfta duam yok. Yok ama sen sohbete geliyorsun ya. Her sohbetin sonunda ediyoruz ya. O ne istediyse istiyoruz ya toptan hepsini istemiş oluyorsun haberin yok sen burada ne karlardasın ne kazançlardasın sen de bilmiyorsun farkında mısın ki bu sohbet sen Allah'ım uyandırsın uyarsın Amin. kabirden kaldırsak milleti püüüü şehitlik sakız acı kozlu mozlu hatta zincirli kuyu bile buraya gelir evine gitmez buraya gelir tabii adam anladı uyandıktan sonra uyuduktan sonra, öldükten sonra bir uyansa diyecek ya yol burada hidalet burada, kar burada menfaat burada, nur burada zekilet burada ilim meclisine yağıyor ilim meclisine yağmıyor o zaman biz hazır buradayız fırsat değerlendire, karim ettiler amin derken şimdiden diyelim ne istediğimizi bilelim ya Dua diyoruz amin diyorsun. Ne istediğini haberi yok. Nasıl iş? Söylüyor musun sana bak? Her sohbetin sonunda istedim. Cennet istiyoruz. Cennete yaklaştıran söz ve ameller istiyoruz. Cehennemden sığınıyoruz. Cehenneme yaklaştıran söz ve amel. Yani artık inanç başta gel. Sığınıyoruz. Ondan sonra Habibin sallallahu aleyhi ve sellem senden neler istediyse hayırlarını senden istiyorum. İşte Bir Rüştümü ilham eyle. Onun ne duası varsa hepsini istedik mi? İstedi. Amin. Ya Rabbi istiyoruz Ya Rabbi. Dileniyoruz Ya Rabbi. Dua ediyoruz, Ya Rabbi. Talep ediyoruz Ya Rabbi. Bizden gayri hat. Hattimiz değil, hakkımız değil ama sen ismi duuni, dua edin, emrediyorsun bize. Esredipleküm, kabul edin. Bir de senin emrine intisal ediyoruz. Ve <gülüyor> ne'udü mükemişerim eskadeh minhunebiyyuken Muhammedun sallallahu teala ya Rabbi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sana nelerden sığındıysa biz onlardan sana sığınıyoruz. Bak nereden sığındık? Nefsimin şerinden. Demin bir yarım satırlık bir dua. Ne büyük bir dua. Rüşkümü bana ilham eyle. Rüşk demek imanda, amelde ahlakta olgunluk seviyesi. Kemal reşit. Hani derler. Tabi akıl bali olan işte bulu erenlere de reşit derdi reşit olmuş reşit olmamış Türkçeye de girmiş bir ama tabi manası zaten çok geniş bir mana hüks ne demek Aklın olgunluğu imanın olgunluğu ahlakın olgunluğu çok büyük bir makam resim'in beni muhafaza ile bu ne büyük bir dua ne büyük bir çığma o nelerden sığındıysa sana sığınıyoruz o neler hissediyse senden hissiyoruz burada bir zarar var mı ya bu ne büyük bir dua. Onun için buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Çok uzun dualar yapamayabilirsiniz. Ezberleyemeyebilirsiniz. Aklınızda kalmayabilir. E, böyle söyleyin. O öğretti bize bunu. Yani bunu da öğretmese bunu da bilemeyiz. Çünkü mantıkla bulunacak bir şeyler değil. Yani akıllar, akıllılar meclis kursa, üyeler toplansa şu dualardan birini tespit edemezler ya. Çünkü... Mevlada ne istenecek, neden sığınılacak bunlar kolay şeyler değil. Ebedi ahiret buna bağlı, sonsuz hayat buna bağlı. E dünya zaten geldi gidiyor, bitti bitiyor. Biz yaşadığımız kadar yaşayacak değiliz, çoğumuz. Çok hazırlıklı olmamız lazım, çok fırsatı değerlendirmemiz lazım. Ne bileyim ben yani? bazı şeyler şimdi söyleyecek derse, ben de daha kitaba başlamadan konuşuyorum, konuşuyorum. Kitaba bakacağız, vakit bitiyor ya. Desem zamanı net kevezeliğin tuttuğuna. Çok konuşmak ama dert okusurdan ibaret okusuna bana ver. Demiyorsunuz birinizde ya. Ne mübarek adamdırız. Ama diyorsunuz boş konuşmuyorsun. Onun için biz de dinliyoruz. Biz de alanak değiliz. Boş konuşsan çıkar gideriz. Biz de efendim yiyecek, içecek, çay içecek, meyve yiyecek dolu. Meclisimiz bizi bekliyor. Senle mi uğraşacağız? Ama bir şeyler anlıyoruz ki sen boş konuşmuyorsun diyorsunuz. Çünkü sizde çoğunuz esnaf tutcara da mısınız? Sizde kaçın kurasısınız yani. E İçinizde dolu sarraap var yani. Böyle önüne gelene beş parayı almazlar. E demek ki boş değil. Ama bir kitap bitirelim. birkaç kitap başlıyakmış hele. <gülüyor> Ömür bitti yaşı başlayalı bir den ders devam edeceğiz inşallah. İşte televizyonda inşallah bir hafta ya e, atıyor olan suyuyu. Ay sonu. İnşallah uydu da hatırlatırım ama başlayacak inşallah. Allah yardım etsin oradaki arkadaşlara. Hep sohbetlerimizi versinler size inşallah. Bize dersler yaparlar inşallah. Evet. Siz de himmet edin, gayret edin, derneğe yardım edin inşallah. Sorun, arayın arkasını, güzel olsun inşallah. Yani bizim niyetimiz çok ilimler, dersler yapmak orada. Tüm dünyaya ulaştırmak. İnşallah. Allah uakısı. Celle şani celle celalû. Şimdi evladım diyor. Eyül velet. Ey velet de demek oğlum. İşte haylaz çocuklara derler velet geldi falan. Sanki sen git sen velet diye. dedi biz veletiz işte. Çocuk babamızın çocuğu da. Işte. Valid baba velet. Çocuk yani ne eyül veleti? Ey oğul, eee alim temnaten hikayede sana anlattığımız kıssalardan anladın ki en negele tahtacu sen muhtaç olmasın. İlla teftiril ilim. İlim çoğaltmaya pek ihtiyacı yok. E ne diyor? İlmin azıbdaki amelle beraber kafi gelir. Ama ilmin çoğu bile amelsiz olursa kafi gelmez. Allah'ım bize faydalı ilim nasip ediyor. Sığındıklarından birisi de ne? <gülüyor> fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Öm senden korkmayan katten sana sığınırım. Öm doymayan nefisten sana sığınırım. Öm Dua kabul edilmeyen dua'dan sana sığınırım. İşte bak neler. Sığındıkları bir cilt kitap eder yani. Bekire fazla. ilmin adı sana yeter. Çünkü Allah Teala'nın rızasına ulaşmak amele bağlıdır. Amelden maksat İflasla amel etmektir. O zaman ilim ne için tahsil edilir? Sohbeten için gelir, ders için dinlenilir, kitap için okunur, hocayan için gidilir, talebe olunur. Öğrenip amel etmek için. Ve amel edilmesi için gereken miktar, e, ilmihal bilgisi. İlmihal, ehli sünnete göre inanç. Nasıl inanacaksın allah Teala'nın zatına, sıfatlarına, fiillerine... Ee, buyurduklarına, duyurduklarına zaruri inip bir şeylere ahiretle ilgili vesaire. Peygamberlerle ilgili. Ahmet'in altı esası baz alınırsa o içerikten üzeri dokunur. Bu ondan sonra da namaz kılmak herkese farz. Namaz abdestsiz olmaz. Abdest tahretsiz olmaz. İşte başlıyor. İlmihalden, taharetten, usülden, halaya girmekten, çıkmaktan, kurunmaktan, durunmaktan, istincardan, istibradan ağrı Değil mi? Ee, zenginsen zekatla ilgili dahil oluyor. Evliysen nikahla ilgili dahil oluyor. Karı boşayacaksan Allah muhafaza yani kimseye nasip etmesin ama zaruret olursa da ihtiyaç olursa da helal ama o zaman talakla ilgili ilimleri bilmen lazım değil mi? Efendim huzuru ee, huzuru konuşmamak için, huzuru işler yapmamak için Allah aşkına bin kere boşadım seni diyor. Bin kere, iki bin kere. Biri değil işte. Bin kere boşanır mı? Üç tane talak var zaten. Bin kere sen bin kere senin kafana tur suyu sıkayın. Cahilin birisi işte. Tuzünü konuşuyor. Ee, yani ilim. Ama neyle ilgiliyse işte, zekata tabirsen zekat. Nikaha sen nikah. Talakla ilgili işin varsa talak. Hacca gidiyorsan haç. Ee, o işler e, neye göre? Senin e, başına gelen hadiselere göre. Çocuğun olduysa çocuk terbiyesi yetiştirmesi, hakikası, işte saçının kesilmesi vesaire vesaire. O çocuk büyütmekle ilgili. Değil mi? Çocuğun olmadan onu öğrenirsin. Çocuğun olacaksa onu öğrenirsin. E yani her şey böyle ilmi hale girer. Ama seni alakadar eden bölüm. Ama namaz abdest herkesi alakadar ettiği için en çok meselede namazda var, abdeste var vesaire. Bu ilimler sana lazım. Bunlarla uğraşmak, bunları bilmek ee, gerekli. Bunun dışındakiler e, muhtaç değilsen ona ben evet ne yapıyorum? İşte e, hendese okuyorum. Mimarlık okuyorum. Kaç senedir mimarlık okuyorsun. Peki mimar olacak mısın? Yok. Mimarlığı bitirmiş. Ondan sonra bir de baktım bakkalaşmış. Böyle çok var. Kardeşim sen kaç sene mimarlık okudun? Bu oldu israf ya. Yani ya yapacağın işi oku ya okuduğun işi yap. Öbür türlü sen o Huzuri vakit harcıyorsun. Tabii kader meselesi de vardır, olaylı bir şey ama insan bunu bazıları bilinçli yapmıyor. Adam uğraşı uğraşıyor bir dalda iflas yapıyor fakat orada parayı bulamıyor. Parayı bulamayınca diyor ana maaşlarda diyor bilmem ne oldum mesela botanikçi, bilmem neci, Park neci park işlerinde tabii ihale var, para çokmuş da neyse. Ondan sonra ödü doktor olmuş. Zaten bir şeyi çatlatmış, kafayı çatlatmış artık. Kitapları yutmuş evvel demiş. Hastanede iş yok, bir yere almıyorlar. Maaş az. Muanele açma da izin vermiyorlar şimdi. Bir şeyler, bir şeyler. Ama ben bu kadar seni okudum, 5 on nereye mi okuduk falan? Ne yapıyor? O da gidiyor. Bakın nerede iş var? Aa, galerici olmuş. Doktor bey. Yani bu iş isnav. Ama ne yapalım? Yani. Sen ilmi hal dışında başka ilimler tahsil etme demiyoruz. Şerata uygunsa tahsil et. Ama hacetin nispetinde ona muhtaçsan tahsil et. Muhtaç değilsen hobi olarak bir bir acayip insanlar var. Filozof böyle. Hiç üzerine lazım değil. Elzem değil. Hayatı boyunca bir kere ona işine kalmayacak. Merak mıdır nedir okuyor onları öğreniyor bir şeyler bir şeyler. Acıyorum da ya. Ya bu kadar zamanda ne kadar haddimin ne kadar zikir yaparsın, ne kadar şükür yaparsın, ne kadar insanın namaza başlatabilir. Mesela, işte kendi kımdaki kimi, ki, kimi başlatacak da. Fuzuli ya. Bir lüzumsuz işler görüyorum böyle. Bazılar böyle, aa bak adam ne güzel meraklı, ne işler mesailer bulmuş. Falan. Bir de buna imrenenler de var. Bu ondan beter. O hepten avare kalmış. Ya sen bunun neyine ünleniyorsun? Bunun mezarda kurtarmaz. Sırattan geçirmez. Mizanda ağırlık yapmaz. Cennete sokmaz. Cehennemden beraat vermez. Bu nedir bu adamın işi? Böcek koldeşiyor. <gülüyor> Bin çeşit böcek toplamış yani. Uğraşı uğraşıyor. Evde de yer kalmamış müze yapacağım. Lan müze yapsan kim gelir veya sana ya? Kim gelir müze yapmaya ya sen, senin müze? <gülüyor> Doldurmuş hobi. E tamam da fayda yok. Ne dinenler dünyaya be kardeşim. Böyle uğraşıyorlar yani insanla. Evet. Haramla uğraşmaktansa belki böyle boş işlerle de kendini meşgul eden, bazı haramdan kendini alıkoyuyorsa, hadi ona ehvendir diyelim. Çünkü neden? Zaten boş haram yapacak. İmadet yapmayacak. O da ayrı bir şey. Asıl maksat, ilimden maksat nedir? Ameldir. O zaman ilim niye tahsil edecek? Hangi ilimler tahsil edilecek? Amele yol açan ilimler tahsil edilecek. Tefsir, hadis, fıkıh, Akay, tasavvuf. Bunlar amele insanı yönlendirir. Ee, tabii ki ilmin tafsilatı. Yoktur tafsilat. Biz de yani bir şeyler okuduk. Çok da tafsilatçı değilim. Tefsir hadis bu kıtta tafsilatın sonu yok. Orada fayda var. Ama sars, nahir, beyan, bedi', mani gibi ilimler maksada alet ve yola seni çıkartmak için Tefsir hadisi anlaman için vasıfadırlar. Şimdi onların bile tafsiratına çok girmek uygun. E değil. Adam şimdi bütün sarfı ezberlemiş, lahve ezberlemiş. E on bin müsra, bin müsra bir kitap, bin müsra bir kitap. Hepsini ezberlemiş. E yani ama ayet hadisinde bir şey ezberlememiş. Yazık. Bu Arap sevimlerinde de olsa yazık. Bazı metinler ezberlenebilir. Ama o da olsun hakaik metinleri falan filan. Sarfır Mahir'in füz ibadet metinleri falan Ama çok tafsilat, tafsilat, tafsilat. Mani. Edebiyat yani edebiyat. Tabii bu Kur'an'ı açıklıyor. Hadislerdeki incelikleri açıklayan bir şey. Bu güzel bir şey. Ama şimdi onun şerri mutavvel. Mutavvel zaten adı üstünde uzatılma demek. Uzatılmış. E mutavvel uzun bir kitap yani. Onu deşiyor, deşiyor, deşiyor. Edebiyatında sonu yok. Yani Araf edebiyatı zaten zilve. Şimdi muhtemelen ona da biraz baktık okurken, okuturken bir şeyler bakıyorduk. Ama bir de bak, etver. Etver en uzun demek. Efendisi Baba Elader Efendi Hazretleri de mübarek sakalını serermiş o muhtemelen serermiş. <gülüyor> çok uğraştım ben bunlarla dermiş. Yani tabii medrese hayatında hoca olmak için falan bir adam hoca olurken de kolay olunmuyor. Her türlü ilimden nasibim var. Hele ki Osmanlı medreselerinde birçok ilim vardı. Sadece şu, yani şu andaki medreselerde biz onlar hepsini yapamıyorduk orada matematik tut, sosyal tut, birçok riyazattan tut, efendim tıptan tut, medreselerin son birçok dalları vardı. Şimdi bizim medreselerde hüzm yok. Zaten tıp faikteLERİ var. O var, bu var, mühendislik var mı? hepsi var. Onun için şu anda biz medreselerde sadece dini ilimler üzerinde durmamız icap ediyor. Çünkü eksik neresi? Eksik, şerahat bilimleri eksik kaldı. Şerahat bilimleri kapatılınca, medreseler, tekkeler yasaklanınca... ...bütün orası ihmal edildi. Geri kalanda diploma var, toplama var. Oralar ihmal edildi. Çünkü millet para olan işe gitti. Kadroya girecek, memur olacak işlere gitti. Medreseye bizim gibi insanlar gitti. Şimdi biraz şu alıyor. Allah sayılarını şu alsın. Bir teşvik var. Yani tahsilatla uğraşmaktansa... Efendim, ee, yine de bazı alimler e, tabi ilim canibini tercih etmişler. Bazı alimler amel canibini tercih etmişler. Bazı alimler yani ilimde mi derinleş, amelde mi derinleş meselesine gelince bazı ilmin de fazlalığında var çok. Onun için orayı da ihmal, ihmal etmemek lazım bazı alimler orta yolu bulmuşlar demişler ki bakarsın ki zekidir, kabiliyetlidir yani böyle çok beyin bir insan olacak yetişecek, dine, İslam'a vatana birlikte hizmet edecek falan onun ilimde ilerlemesi eftaldir çünkü kafa zaten çalışıyor duyduğun ezberlemesi güzel, anlayış güzel ezberlemek de yetmez, bir de anlayış lazım Bazı ezberci olur, papağan gibi tekrar da manayı bilmezse o da iyi değil ama bakarsın bazısı ghabidir. Ghabi demek zekası kütbenin gibi böyle. Çünkü benden ne olur? Bana hocalar ne emek ettiler yani? O emeklere göre ben daha çok bir şeyler olmamadım. Hiçbir şey olamadık gidelim. Ghabi ise deriz. Bunun ilimde terinleşmesi ehtal değil. Çünkü neden? Zaruret kadar oku evladım sen. Amele devam et. İmanını kurtar ahirete giz. Birkaç kişiye de namaza başlatırsan ne mutlu sana. E, evvelce ...alimlerin zeka seviyesine göre... ...biz gabi bile olamayız. Bizim seviye... ...gabi bile olamayız. Çünkü o yüksek seviyede idiler. Ama tabii... ...zaman seviyeyi ne yaptı? Düşürdü. Yenilenler, içilenler... ...yaşadığımız ortamlar, hava şartları... ...oksijen kıtlığı... ...eksoz dumanının bolluğu falan falan... E ...bu son... ...yüz senede... ...bu teknoloji dönemi dediğimiz... ...bu çağda kafalar çalışmıyor hafıza bozulmuş herkes hafızayı telefonun hafızası zannediyor her şeyi oraya yüklemeye çalışıyor pili bitince ilmi bitiyor şarjı bitince bitiyor telefon suya düşünce bütün kayıp kuyut suya düşse e şimdi işte suda bozulmayan telefon çıkartma uğraşıyorlar Bizimkileri rahatlatmak için ya korkma sen hafızaya yükle diyecek mesela niye suya batırsa bozulmayacak telefon yapıyorum sana hep bunlar ne demektir kafayı yorma Beyni çalıştırma, aklını kiraya ver demektir. Hiç. Hafıza diye bir şey yok. Kafasından bir şey konuşamaz, illa bakacak. Ya Rabbelaluhu, koca koca profesörler, koca koca yüksek seviyeli bürokratlar falan. Bakıyorum bir satır konuşacak, üç kere bakıyor satıra. Bir böyle bakıyor, bir böyle bakıyor, bir böyle bakıyor. <gülüyor> ya, ya mübarek, önünden alsak yandın yahu. Yandın ve zil altın yavcı iki kelime konuşmuyor <gülüyor> hafızayı ne yaptın sen ya nerede çalıştın yani kafa çalışacak dil çalışacak bir şeyler konuşamayacak yani mesela ama çağımız maalesef kabavet çağdır zekavet çağ değil yani onun için ilme ulaşmak da zor akilente ne aler illa bir ciddiye kardeşim diyor altı şey olmadan ilme kavuşamazsın Tabii onu akil diye bize söyledik. Şimdi bir kitapta gördüm asıl asıkmış, asıkta kim anlar ki Arapçada? Asık leneal ilmiyle asık demek kulak ver, kulak ver, tamam mı? Sağa dardı. Kulak ver diyor kardeş. Altı şey lazım ilim, zekain, kafan çalışacak Kafası çalışmayan adam nasıl hobi olacak? Rahatsın istek, istek yok yapmış aşağı, istedik odada ziytiosun. Bunun kafasını honiyle dökmezler bir kulağından içeri. Hırç yok. Vastıvârin, sabır. Çok istek var, sabır yok. Yani durmuyor. Efendim, bir yerde duruyor, biraz oradan oraya, oradan oraya. Ya, sabret, sebat et. Dur musun? Hiç kaya yerinde durmadan yosun biter mi üstünde? Sebat eden nebat verin. Vastıvârin ve bulgatin maddi ihtiyaca kafi gelinmesi lazım. ...çünkü para kazanma derdine giderse... ...ne yiyeceğim derdine düşerse... ...efendim... ...ilme ulaşabilir mi? Ulaşılmaz. Birisi onun maddi ihtiyacını... karşılayacak, Ama o da... ...mercimek çorbasıyla ...kanaat edecek. Değil mi? İlla ki... ...efendim ben kafam çalışması için... ...bir kilo yemem lazım üç kilo. Demirimi eksik, Kan yapması lazım. Gücüm azaldı hocam efendi. ...beni okutuyorsun ama etler yok, kebap yok, bir şey yok. Biz de gittik öyle rizelere, dağlarda, sertaşlarda. Öyle kolay mı yani? Et, bu ter zaman falan. Nerede öyle şey? Ama zaruretinden bir patates kızartması... ...uuu... Dünyanın en büyük yemeği patates. Bulduk mu? Değil mi? Açlık da çok iyi değil, doktuk da çok iyi değil. İhtiyacını da biri görüyor. Bizim babamız görüyordu o zaman... Allah razı olsun. E şimdi de zenginler görüyorlar medreselerin ihtiyaçlarını. Çocuklar bir yemek geliyor. Elhamdülillah tamam yeter. Ya, bu zaman uzun zaman olacak. E şimdi geliyor, al ben sen oğlumu sana teslim ettim. Ondan sonra bunu çok iyi bir hoca yap. Peki ne oldu? İşte 6 ayda yetiştir. İmtihanlara girecek üniversiteye. Bunlar altı ay üniversiteye girecek diye 6 ayda bunu ne öğreteceğiz? Adamı şeyi ne düşünüyordur? Yaptı aşağı verdi yukarıya işe değil. Şey ya. Sağa dönme sola dönme dedi. Nereye döneyim? Hayak üstü medreseye verirsen çocuğu. Hoca buna bir şeyler öğret. Ben gelene kadar sen dönene kadar ne öğretecek hoca buna? O güneşe doğru işenmez. Hayat doğru işenmez. Rüzgar'a doğru işenmez. Allah'ın ayetlerindendir. Kıbriye'de doğru işenmez. Şerri kutabarri bu. Ya doğuya ya batıya işte. Ee, bir ra, ortasını bul demiş yani. Allah Allah. Çocuk ne yaptı? Baba demiş dur orada güneş var. Bir şey ve buraya demiş ay var. Buraya demiş rüzgar var. O taraf kıble. Oğlum demiş ya patlayacak mıyız? Yakmış yukarı doğru. Adam soy vermiş. Peki işte, ilime zaman ister. Ayak üstü bizim oğlanı okut hoca efendi. Böyle ben de acayip bana böyle birler bana bir nasihat edece yemek. <gülüyor> ya ayak üstü ben sana bela saç diyeyim. Binlerce saat bahsettim ben kendim bir şey anlamadım sana ben ayak üstü ne nasihat edeyim ya. Böyle Bizim millet bu işe önem vermediğini, değer vermediğini anlıyor musun? La kayıt gayri ciddi, la ubali. Böyle dünya işlerinde o toplantılar saatlerce kurulur. Meclis e, niye? Arkadaş, holdingin karakter edeceğiz bu sene. Bu iş yeri nasıl karakter edecek? Ona saatler verilebilir. Ama şeriat ilmi değil mi? Namaz ilmi, itikat ilmi, ilmihal, farzı bilmek ...bunlara hiçbiriniz... ...ben vermişimdir vakit... ...ben kendi biçim demiyorum... biriniz belki de... ...gerekli vakti vermemişsiniz. Zaten onun için kitap okumuyorsunuz. Okumak istemiyorsunuz. Hep... bay sormak istiyorsunuz telefonda ...ve aya düştü, ...yarım yamalak anlaşılıp... ...Allah muhafaza yanlış anlaşılma... ...tehlikesi doğuracak şekilde... ...dar vakitlerde... ...dar saatlerde şu caiz mi bu değil mi gibi sorular soruyorsunuz. Halbuki siz ilme merak olsanız o ilim de size merak zaruretse değil mi? Yani bir de zaruret olmuyor işte. Fuzuli fuzuli kalkmış telefon. Hoca efendi ne var? E cennette ben çocuk doğurmak istersen nasıl doğurabilirim? Madiyak mısın ne zünya? Ha onu da söyleyeyim arada. Cennette çocuk istersen oluyor. O kitapta var. Hem de nasıl oluyor biliyor musun? Öyle, dokuz ay hamile. Anasının canı çıktı. Babasının parası gitti. Bir şey yok. Yani hamile kaldığı anda doğuyor zaten. Çok da güzel bir çocuk oluyor. Büyümesinde dert yok. Bezi mezi sıkıntı değil. Bir sorun yok. Ağlama, hazırlama seni uyandırmaz. sen zaten uyku ihtiyacın yok ki. Çocuğu alıp da duvara vurasın. Gaz, gazdan durmuyor çocuk ki. Bunlar mesele değil. Ben sana onun da cevabını veririm. Her şeyin cevabı kitapta var. Ama sen daha cennete nasıl girilir benim imanım düzgün müdür el-i sünnete uygun mudur namazımda iki rekatta on iki bin mesele var ben bunların kaçını biliyorum tatil erkandan ne haberim var hangi namazım kabul müdür akdesim taaretim düzgün mü hiç daha bunları okumadan incelemeden cennete girmiş de beyefendi oradaki şeyini soruyor o böyle iş mi var ya cahillik ya bunlar huzurlu şeyler onun için ilim tahsilinde şartlar zeka istek, sabır nafaka zaman vakit vereceksin zaman Ne şadi üstazin en baş etkili üstad, üstad, üstad hoca yol gösteri kendi başına kitaplar okumakla kimse alim olamaz böyle bir şey yok Resulullah sallallahu aleyhi ve bile nesi var? Hazreti Cibril geliyor. Yani bu göz yol göstermesiz kimse kendi başına bir şey olamaz. Onun için Allah Teala şartları, sebepleri müyesser eylesin. Ve hepimiz hakkında, çocuklarımız hakkında hayırlı ilimlere ulaştırsın, faydalı ilimlere ulaştırsın, faydasızdan muhafaza eylesin bakarsın çocukta zeka görürsen, kabiliyet görürsen onu ilimde derinleştirmek. Efendim yani dini ilimler de kastediyor olsak. Gabilik görürsen baktın ki kelim kelim la yapa. konuş konuş fayda yok. Artık hocayı da bıktırır, kafası çalışmayan. Efendim anlatır anlatır anladım mı, mı anlat bakayım. Hiç anlamamış. Yani hoca da çok sinirlenebiliyor. Hocaya da sabır lazım. Yani o zaman onun hakkında amel bu. sebilil Ben sana şimdi hak yolun yolcusuna ne gerektiğini beyan edeceğim. Evliyaullah'ın yolunu beyan edeceğim. Şeriat'a uyan, e, haramdan, şüpheden sakınan, ehli sünnet büyükleri olan meşais-i ciraamın evliyaullah'ın yolunu beyan edeceğim. Sana gereken evliyaullah'ın yolundan gitmekti. Haktan başka, Allah'tan başka bir şeyle kanaat getirmemekte. Çünkü dünyadayız. Biz dünyadan dünya ile razı olamayız. Eğer ben bu dünyadan elde edeceğim dünyalık imkanlarla yeter diyorsan, o adam melundur diyor. Allah ona rahmetinden tard etmiş, lanetine çarptırmış. Neden? Ben dünyayı sevmedim, seni de sevesin diye göndermedim diyor. İç yaşlarını karşılayıp afireti kazanasın diye gönderdim Ama sen geldin burayı çok beğendim diyorsun ve varsa dünya yoksa dünya diyorsa melonsun. Allah'ım bu lanetten bizi muhafaza etsin. Amin. Ama hepimizde bu lanetin çarpma tehlikesi var. Çünkü çoğumuzda dünyaya kanaat, geçimi ise arabası ise maaşı ise malı ise karısı ise çocuğu ise Yani yeter daha ne isteyeyim. Ne demek ben isteyeyim? Allah'ın rızasını isteyeceksin. Kendini isteyeceksin. Cemalini isteyeceksin. Sana buraya gel de yataşa diye göndermediler. Ne cahil edersin Ankara'ya diye yola çıkıp Sapanca'dan ben burada kalayım çok yeşilmiş demeye benzer. Deli misin? Divanım, Ankara'da bekleyenim var, işim var, gücüm var, yetişeceğin <gülüyor> meseleler var. Ben, trende indin. Hadi bakalım derenin yanında ya burası çok yemiş ben gitmiyorum e ne yapacağım burada biraz durusun ondan sonra kalk git derler. ev yok ocak yok bir şey yok sen buranın malı değilsin yerlisi değilsin burada mümkün değilsin senin işin burada görülmez biraz beğendin diye burada kalınmaz evet tarikata girdin işte efendim sozuluk yapıyorsun dünyaya meyletmiyor durumunda Az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek... ...millet maşallah ne büyük evliya demeye başladı falan. Senin de derdin ne? Millet beni sevsin, beğensin, hürmet etsin. Ne büyük veli desin gibi bir şeyle kanaat ediyorsun. Yani ben erişeceğim noktaya eriştim. Hakikaten herkes beni sevmeye başladı, beğenmeye başladı. Övgüyle benden bahsetmeye başladı. O mahcupdur diyor. Mahcup ne demek? Allah'tan perdelenmiş... İstediği kadar evliya hareketleri yapsın. Allah'tan perdelenmiş. Çünkü senin gayen derdin neymiş? Ölsünler, sevsinler, el öpsünler, hürmet etsinler. Bütün zenginler, ağalar, krabbaşı peşime gelsin, benden dua etsinler. Ama kendi şey yemiyor, içmiyor. Görüntüye bakarsan hiç dünyayla alakası yok. Dersin bunu mübarek adam. Ama onu da derdine hürmet görmek. Vay anasını ya. Bu şeyden daha beter. Lan bari niye hiç yat aşağı be? Bari niye hiç yat aşağı? Yani hiç olmazsa bir karım var. Dünyalık bakın Bunda dünyada yok hazret de yok. İkisi de gitti ya. Bu da bir ters bir durum. Evet. Hak Teala'dan ne istiyoruz? Hak Teala'dan hakkın rızası dışında ama ne olursa olsun. Ama ne olursa olsun. Dünyanın can padişahalığından bile Efendim üstün makam olsa onun rızasından aşağı bir şeyse sen efendim kazmışsın, kuyunu kazmışsın, sen Mevla'dan efendim uygunsuz bir talepte bulunmuşsun. Ha isteyebilir tabii ki insan cenginlik ister, helal ister, saliha eş ister, hayırlı evlat onlar demiyoruz. Ma kanaat neyle kanaat edeceksin? Bunlara ulaşmak seni ka kane etmemeli. Sana yeter dedikmemeli. Seni razı etmemeli. Razılık yani memnunluk, hoşlukluk yeter den denmesi için ancak Mevla'nın rızasına erişmek lazım. Eriştiğin anda razıyım diyebilirsin. Onun dışında hiçbir şeyle ben mutluyum, memnunum yetti bu kadar daha bir şey lazım değil durumuna giremezsin. Ama bizim hedefler ne kadar ucuz değil mi? Ne kadar ufak hedefler. Allah Allah. Onun için Allah'tan gayrı her şeyden sakın. Ne demek sakın? Kalbine sokmaktan. Ne demek? Onunla kanaat etmekten. Ne demek? Onunla yetinmekten. Sakın, sakın, sakın. Sen Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin emrettiği gibi. Nebude Kul in salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lamalihi rabbil alamin la shareeka lah wa bi zalika yumirtu habibimdeki namazım kurbanım, haccım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm, yaşarken ölümüm anında, ölümümden sonra, dirildikten sonra neyim var, neyim yok, ne yaptıysam, alemlerin Rabbi Allah için yaptı. Öyle yap, öyle söyle. Öyle yapmadan öyle şeylerim. Ki Allah'ın ortağı yok. Ben böyle emrolundum. Allah'a teslim olanların ilki benim Söyle. Tabi orada ilki benim değilse de işte bütün peygamberlerden de evvel olduğu da anlaşılıyor ya sadece. Müslümanların ilki benim de. Sadece ilk yaratılan nur Masullaha nur. Sallallahu ke'ala aleyhi ve sellem o halde salik misin? Sefih misin? Allah'ın yolunda ilerlemek isteyen yani yolcu musun? Yoksa beyin sizin birim misin? Salik sen? Ben Allah yolcusuyum. Allah'tan gayrına rağbet etmeyecek. Masivadan, Allah'tan gayrı her dertten, tasadan, kederden, sevişten kalbi temizleyecek. Bütün uzuvlarını, Allah'ın hudutlarını muhafazayla tezin edecek. allah Teala'yı ararken sadık, samimi olacak. İbadet ederken muhlis, ikhlaslı olacak. Ondan gayrını ona ortak etmeyecek. Efendim, sadem evla. Tabi bu özel bir yol. Herkes değil. Sahabe-i bazısından... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bazı şartlar aldı. Mesela Ebu Zer Hazretleri bunlardan biridir. Bu özel bir ata giriyor. Genel biat değil. Bazılarından özel biat almıştır. Mesela Ebu Zer Hazretleri e, buyuruyor ki e, bazı şartlar önüne koyuyor. İnsanlardan bir şey istemeyeceksin diyor. Birkaç sahabe vardı böyle o biatta. E, dedim tamam ya Resulallah e, e, buyurdu ki kamçın düşse atın üstünde gidiyorsun kamçın bastonun kılıcın neyse düşse ya şunu bana verir misin bile demeyeceksin. Şeye bak şarta bak. Ne olacak? İnip kendin alacaksın. Ya onun için onlar e, dediler ki sahabe biz bazı ağır şartlara e, biat ettik. Onun için onlar ne kadar yaşlansalar hastalansalar ne kadar da zorluk çekseler harfte sinyal ...inip çıkana kadar adamın kafasını keserler. Savaş... ...yine birinden yine isteyemiyor yani... ...illa inecek çıkacak... ...kamçı düşkü mesela... Ya ...bu ayrı bir şey. Bir de biraz ağır gelebilir ama... E, ...bir o kadar derin şartlarda değiliz... ...ama tarikata girenler için bazı farklı şartlar... ...var mı? Evet. Bazı farklı şartlar var. Tasavvufta bazı farklı şartlar var. Dersleri ilerledikçe bazı şartlar... ...var zikir bakımından, saat bakımından, vakit bakımından, takva, haramlardan sakınmak vesaire vesaire. E yani salik Allah'a kavuşmaksa derdin, rızasına ermekse gayen, o zaman e, büyüklere intisab edeceksin. Başta bir şef bulacaksın bak, i'lem. Ben demiyorum, kim diyor bunu? İmam-ı Gazali diyor. Hüccetül İslam diyor. İslam'ın delili olma unvanına sahip en büyük Allame-i Cihan diyor. Kukurları, usulü kukurları, mantıkları, felsefeleri yutmuş. Fakat en sonunda diyor ki, ben bütün bu felsefecilerin, ilimlerinin yanlışa gittiğini gördüm. Tehafutül Felasife, filozofların şaşkınlığı, bocalaması adında kitap yazmış. Benmün <Gülüyor> Kıza'nın Dalal, sapık yoldan kurtarıcı, insanları felsefeden, e, akıldan, kıyastan, mantıkçılıktan kurtarmak üzerine kitap yazmış. Bu mübarek zat bütün bu yolları denemiş, medreselerde en büyük müderris olarak okutmuş, okutmuş. Der ya. yazdığı kitapların adı hesab yok. Ama sonunda baktım ki diyor, Allah'ı bulmak, rızasına ermek, tasavvuf, Allah'ın yoluna girmek mescide hicab etmekle oluyor. Bizim silsileden Ebu Ali Farmedi Hazretleri var silsilemizde. Ona intisabı var. ...başka şerhleri de olabilir... ...onların tabii farklı şerhleri olabilir... ...ama bu alf istifade ettiği kişisindir. Ondan sonra ibadete çekilmiş... ...huzmete çekilmiş... ...Emevi Camisi'nin minaresinde... ...bir sene iki sene kalmış minarede. Yani tabii namazlara iniyor... ...iştirak ediyor geri kalan... ...kimseyle görüşmüyor, konuşmuyor. Ya burada bir medrese var... ...burada nasıl ki ilim yolunda ilerlemenin... ...demin söylediğim şartları var tarikatta tasavvufta de konu var. İnsanlarla karışan görüşen ee, bir yere varamıyor. Ama bir zaman onu yapıyor. O geçitleri aşınca ondan sonra kimle görüşse artık zarar olmuyor. Çünkü yine adamın suyu var. Suyu az olursa bir tükürükle su pisleniyor. Ama okyanus gibi olursa ne atarsan at? Atılan temizleniyor içine. <gülüyor> o suya bir şey olmuyor. E, şimdi adam Birisi geliyor ona bir laf sokuyor. Hakaret ediyor. İstemediği bir şey söylüyor. Adamın bütün teyisi falan kaçıyor. Tam zikir yapacak. Kur'an okuyacak. Karısı geliyor bir laf sokuyor. Kur'an'ı muran'ı kenara bırakıyor. Başka karıyla kavgaya bilmem ne. Gitti bütün. Kaç seneli evliye olsan gitti. Neresi'n var kavga? E, suyu dar. Suyu az. Anladın? diyor? Arif iberences tenkâbe Bak birinci bu sırası unuttu da ben de. Ben okurdum. Ben de yani Allah'a bilen adam bir şeyden darlanmaz. kimseye şeyden darlanmaz. Ve ben Arif'im diyorsun. İsmin Arif olabilir. Allah'ı bilen manasında Arif'i billahsat. Darlanmayacaksın. Bütün dünya yansa senin samanın yanmayacak. Sen Allah var demişsin. Allah benimle beraber demişsin. Mevla'yı gören başkasını görmez. Dünyayı gavrular sarmışlar, bir çeçecekler, asacaklar Allah'la beraber olan kimseden korkmaz. Allah'la beraber olan yalnızlık hissetmez. He? Ee, gelip sövseler, saysalar darlanır mı? Darlanmaz. Eğer bir arifim diyen e, sıkılıyorsa bunalıyor tabii şeylerden suyu azdır henüz diyor. Daha ne olmamış? Okyanusa dönmemiş. Su, su. Kalbini onu gibi düşün. Havuz, havuz. Kalp havuzu. Allah'ım çok genişlik versin Fazıl Kerem yle. Evet. Burada e, müzik lazım. Yol gösteren lazım. Ondan sonra onun e, talim ettiği vazifelere uymak lazım. Laf dinlemek lazım. Efendi Hazretlerimiz hep ne der? Bu adamlar ahmak mıydı? Haşa. Cahil miydi? Akılsız mıydı? Çilehaneler yaptılar. Çilehane ne demek? Toprağı kazdılar. Altında küçücük bir odacık yaptılar. Hacı Bayram'ın çilehanesi var Ankara'da. Azim Ahmet Üdün'ün çilehanesi var Çamlıca'da. Bu kadar evliyanın çilehaneleri var. Niye toprağın içine altta girdiler? Ahmet Yesevi Hazretleri bizim derneğimizin isim babamız, manevi babamız, büyüğümüz. 120 yaş yaşadı. 60 yaşından sonra dünyaya çıkmadı için. Allah'ım ya Rabbi, 63 yaşında dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yaştan sonra güneşi görmedi, dünyayı görmedi ben de o yaştan sonra çıkmayayım dedi. 63'ten beri şimdi toprağın altında 120 yaşına kadar. Ama insanlar böyle evliya oluyorlar. Böyle kolay olmuyor. Onunla görüşerek bundan konuşarak haberler reklamlar aç oturumlarla evliya olunmuyor. Ama sen bir makama gelirsin, bizim Efendi yetişirsin, yetişirsin ondan sonra bütün milletle konuşursun görür sabaha millet başında sana dert anlarsın. Sen o zaman daralmazsın bunalmazsın. Çünkü senin suyun çok genişlemiştir. Artık seni bulandıracak bir şey kalmamıştır. Ama biz nasılız? Nasılız biz? Bir dakikada bulanıyor mu suyumuz? Bir dakikada kabamız karışıyor mu? Bir dakikada moralimiz bozuluyor mu? Bir lafman sindirimimiz bozuluyor mu? Küplere biliyor muyuz? E bizde Arif'lik ne arar? Arif et Arif çemberli taşta mı demiş. Sen oraya git. Sen nasıl Arif olacaksın? Arif Allah'ı bilen demek. Arif han bahşetti gerdet hakşinaz. Herkes Arif. Neyse ne cinsinaz demiş. Arif han demek. Hakşinaz olan. Hakşinaz demek Allah adamı. Ürsiyeti Mevla ile. Hiç yalnız kalmaktan korkar mı? Şerif Zekeriyel Bukhari Hazretleri Medine'de 83 senesinde yanında kaldım bir 10 gün. Yahu giriyorum yalnız böyle boş bulunuyorum. Tabii, cahilin biriyim ki Allah bilmekte zaten sıvı varlığında eksi derecedeyim. Kimse yok mu? Diyorum işte şimdi. Yav, bir sinirlenmedik de Sinirli diri değil. Mütevasi. Zayıf nahi böyle lastikli başı bir yapacağına değer böyle böyle duruyor hep. Bir aşağı bir daha. Binler bir Allahummayi Allah benle beraber ne diyorsunca? Ay ben de zannediyorum ne büyük olay oldu ne yaptık ya sena şişelere mi kurduk camlara mı çevirdi çevirdi şişeler? A niye sinileniyor? Yani malumun makamı çok yüksek kimse yok bu laftan acayip sinileniyor. Arıyor arıyor Allah biz olsak sorma ya kaç gündür kimse yok gelen giden yok arayan soran yok kapıyı çalan yok. Telefon çalmıyor. ya Allah bilen adamın konuşacağı laf mı şunlar? Zaten aman kimse konuşmasın, aramazsın, sormasın diye dua etmek lazım. Fuzuli fuzuli konuşturuyorlar. İnsanın vaktini, en kıymetli sermayesini çalıyorlar. Zikirden alıkoyuyorlar. Perikodu ile kafanı kalbini dolduruyorlar. Ne fayda var bu millette? Onun için bu yol manevi yol, ilim, amel, ihlası. Ne buyururdu? Ali Adel Efendi Hazretleri. Dört mezhep müftüsü. sallallahu Kattesallahu kirrahuhu. Evladım. Tarikat-ı Muhammediye kitabı İmam Birgivi Hazretleri'nin o kitap baştan sona ihlası tarif eder. Onu da okumak lazım ders olarak. Bak. Acayip bir kitap. Şehleri var dolu. Baştan sona ihlatsın evladım. Ama yapraklarıyla yutsan şifaniyetine zerre kadar ihlas kazanamazsın evladım. İlla amel. Çünkü sana diyor ki, dilin afetleri asmış bir bahis. Kıybet, dedikodu, iftira, malayani, fuzuli, sabah namazından sonra konuşmak, teyffütten sünnet arası konuşmak, sünnetten farz arası konuşmak. Koca konuşacak vakit bırakmadın ya. E kardeşim öğlen içinde arası konuş işte. İştaktan sonra konuş, konuşabiliyorsun. Ayrı bir dava. E sen şimdi bu yutsan ne olur kardeşim? Yıldır dıldır konuştuktan sonra bu kitap ne yapsın sana? Sana dilin afetleri, gözün afetleri, kulağın afetleri, kalbin afetleri, afet ne demek afet? Belaları, musibetleri. Sana bunun ne anlatıyor? E şey bu, ilim kitaptan öğrenilir evladım, hocadan okunulur evladım. Amel, kendi başına da yapılır. Çünkü neden? Okuduğun bir şeyi tatbik edersin diyelim. İhlas, yaptığın işi sadece Allah için yapmak, kimseyi görmemek. Ne demiş, ne dememiş, beğenmiş, beğenmemiş, saymış, söylemiş, hiç fark etmemek, hep eşit gelmek, sır Allah için yapanlar. Bunun vasfı bu. İhlas. Bu evladım mürşit bulmadan, tarikata girmeden, tasavvuf yolla sülük etmeden, nefsin kötü huylarından kalbi arındırmadan asla hale geçmez evladım. Bizden ilim, amel, ihlas istiyor. Mektubatta İmam-ı Rabbani Hazreti. İ'lem şunu bil ki evladım. Enderi şeriat. Selâ zed-i Şeriatın üç tane cüzü var. Saç ayağı üzerine kuruluyor. Bir saç ayağını çeksen, sofra devrilir aşağı. El ilmel amel vel ihlas. İlim bilmek, amel yapmak. Ama esad işin ruhu ve kalbi ihlas. Ve la umiru. İlla li'abidullâhe muhlissûne leuddin. Ben onlardan bir şey istemedim. Kullarıma bize emretmedim. Ancak bana kulluk etsinler. Tabi kulluğun da tarifin başkosu var. Abdesin, kuşkün, namazın falan. ibadette ben kendimi ayağımdan asayım. Yukarıdan aşağı. Allah'a ibadet niyetiyle. Öyle de bir ibadet İslam'da da meşru değil. Yani ibadet bilerek ilimsiz olmaz. Ama ben ibadet etsinler emrettimse muhlisine lauddin. İhlaslı olarak yapacaklar. İhlassızı istemiyorum. Helal illa dinul haliosu ayet-i Halis ibadet ancak Allah'a aittir. Halis değilse karışık demektir. Karışıksa Allah'a ait değildir ve kabul değildir. Ve reddolacağım. Bu zor iş arkadaşlar. Şimdi biz daha elif dememişiz. Vazifenin başına başlamamışız. Yazımız 50-60'lara gelmiş ve ahirete gidiyoruz. İhlası kazanmadan gideceğiz. Tehlikesi var. Daha ilim amel tarafını bile bitirmemişiz. Bir de yaptığımızı sırf Allah için yapmak için seyir-i vazibelerinde vazifelerinde bir iflası kazanmak falan falan kurban oldu. Tut elimizden ya Rabbe'ler. Tut elimizden. Ay. Biz Ram rezil olduk. Bizi niye gönderdin? Biz ne yaptık? Anamız babamızın da bunda suçu olabilir. Ama bahane bulamayız. Çevremizde bizi bozabilir. Bahane bulamayız. Bundan sonra zararın neresinden dönersek kar inşallah. Tamam mı? Allah yolunun yolcusuna lazım. Ne lazım? Min şeyhın. Şeyh Şeyh ne demek? Efendim, Allah yolunda ilerlemiş şeriat, tarikat, hakikat, marifet, ilimlerinde kamil insan, mükemmel insan, mükemmel insan nefsin afetlerini Nefsin hastalıklarını, marazlarını, dertlerini, devalarını bilen insan. Yani şimdi kimi diyorsun deseler, kimi diyorum diyebilirim. Mahvide ben de Hazretleri'ni gördüm. Ya tabii başka yok demiyorum. Çok da vefat edenler oldu. Ama işte böyle bir şey. Yani ben kendimde ne havalar nefisler taşıyoruz. Ana ne terbiye yöntemleri, ne şekiller yaptı bize ya? Beni gibi adamı zapt etmek çok zor. Ben bayağı fırlak bir adamım yani. Böyle aklım da öyle. kendimi öyle bakmasam beni zapt etmek için şey, kolay bir şey. Ama olursa yoluna koyuyor seni. Mürşit olmazsa kim bilir bizde ne olmuştuk şimdi. Yani hoca olmuş olabiliriz. Ama müstehid mi zannederdik kendimizi? Bir şeyler mi uydururduk? Değil mi? Akılda fazla gelirse bir el, bir gibi ne yapacak? Mürşitsiz nereye gidilir ya? Ben şu anda birçok insan adına üzülüyorum. Kaç yaşına gelmişler? İlimde zirveye ulaşmışlar. Amel, ihlas, züth dünyadan soğuk vaziyette. Fakat adam sonunda çuvallamış ve gemiyi karaya vurdurmuş vaziyette. Şimdi bunların adına acırken bütün meseleyi bağladığım nokta neresidir? Mürşitsiz hareket etmişler. Mürşitsiz yola gitmişler. 80 yaşında da olsa sapıtabiliyor. Çünkü irşat edeyim. Ben şimdi çok vaaz etmek istiyordum o zaman eskiden böyle. Her gece bir yere günde 2-3 de vardı mesela. Bana diyor ki otur ders okut. Bak şimdi ders okut. Evrendim işte yanımda dur. Tefsir yazacağız. Ben kaçamak gidiyordum bile vaazlara. Hiç öyle çok memnun olmuyordum. Allah Allah. Ya diyordum millete mağaz ediyoruz, namaza başlatıyoruz. Şu kalabalık da oluyordu. Her yere gidiyordun 5-10 vilayete. Doluyor, taşıyor. Ya efendi hasretleri iyi mi Demek o zaman bana da bir ne geliyor? Hava geliyor, bir şeyler geliyor. Kalabalık var, şu var, bu var. Millet tanısın, görsün. Bir şeyler mi geliyor, ne de? Orayı kırıyor böyle, kırıyor. Şak bir iş yaptığın yok diye otur aşağıda. ha Sonra bana bir hal geldi. O onu anlıyor. Anlamaz mı? Nırsık işte. Derdini bilecek, dermanını bilecek. Bana bir hal geldi sohbetleri bırakacağım. Dedim ne olur izin ver bana sohbetlere gitmeyeceğim. Yok. Gideceksin. Çünkü nefis gitmemek istiyor ya. Bu sefer gideceksin. Demek o zaman artık millet görsün, beğensin havalarından çıkmışım şimdi. Bu sefer başka havalara girmişim. Demek artık kembellik bir şey. Şu durumu oturayım oturduğum yerde falan. Ya da risk var. Hapse girdim kaç kere gürcük gürcük gürcük. E gelim, oturalım biraz arkadaş. Öleceğiz hapis gel. Öyle mi dedim ne düşündüm bilmiyorum yani. Ama o zaman da diyor bana. Mağaza git sohbet et şunu yap bunu yap. Şuraya gönderiyorum seni buraya Bir de ben nefis gitmek isterim. Ama mürşif sana ne yap. Ne ne yapıyor? Nefsin hilafına. Nefsin tersine. Öyle mi? Öyle şeyh mi olur ya? Kar erkek kardeşlik. Otur aşağı yemeler, içmeler, sohbetler, çaylar, kekler, börekler. Canın ne istiyorsa yap evladım. Biz seni uçururuz. Böyle bir şey var mı ya? Hep canının istediğini terkini yapacaksın diyen mürşit. Seni koruyan mürşit. Sana şey lazım. Mürşit lazım. Murat terbiyeci lazım. Bu şeyi arayıp bulmak Allah'ı bulmanın ve aramanın tedavisidir. Bana vesile arayın buyuran Allah'ın ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim'de. Bana vesile arayın. er önce yol arkadaşı bulacaksın. Sonra yola çıkacaksın demiş büyükler. Önce yol arkadaşı, sonra yol. Yola yalnız çıkılmaz. Ben la şeyhe lehu şeytan. Şeyh olmayanın şeyhı şeytan olur demiş. Hadis değil bu. Ama oradan alınma o kaynaktan gelen. Ebu Yezid el Bestami Hazretlerinin sözü bu. E, ariflerin, Allah bilenlerin sultanı bu. Şeyh'i olmayanın şeyhi şeytan olur. Evet. Ama şeyh ulaşılması gaye ve maksat olan bir zat ol olamaz. Şeyh ne gibi olacak? Kabe gibi. 3 ay, 5 ayda yayan gidip hacca gidenler oldu asırlar boyu. Şimdi biraz kolaylaştı. Bu kişi Kabe'ye vardığı zaman Maksadına varmış olmaz. Maksadının vesilesini bulmuş olur. Maksat kimdir? Kabe'nin Rabbidir. Fel ya'budu hazel beyt. Hiçbir ayette Kabe'ye tapın yoktur. Bu beytin Rabbine tapın vardır. Ama beyt nedir? Vesiledir ve vasıtadır. Beyte sarılınır. Beyt öpülür. Örtüsü öpülür. Hacı öpülür. Değil mi? Beyte dönülür. Secde yapılır. Ama ona doğru Allah secde yapılır. Ona tapılmaz ve ona secde yapılmaz. Şerh de böyle maksut bizatihi değildir. Secde Allah'adır. Kulluk Allah'adır. Ama vesile efendim mutlaka şarttır. Ve lazımdır. Şerh lazımdır ki efendim o kişi ne yapacak? Onu sevecek. Ee, ona işte duyacak. Ee, onun elinde nasıl tövbesiyle Günahlarından arınacak. el sünnete göre itikadını tahsil edecek. Ondan sonra ruhsatlardan kaçınacak. Azimetle amel etmek ciddi amellere yönelecek. Kamil, mükemmel onu da kemale erdirecek. Bir şey arayacak. Arayacak bulacak. Aylarca giderlerdi bir şey bulmak için. Yıllarca dolanırlardı bir şey bulmak için. Ya. Konca Halid-i Halid-i kurucusu, ulemanın evliyanı ve ilimde zirve. Değil mi? Geldi Medine'de. Efendim bir zat işte buldu. Velilerden uzakta. zatta. Ee, ona işte himmet istedi, dua et dedi. Şerem, ee, dedi ki evladım sen dedi şimdi Mekke'ye gideceksin buradan. Mekke'de dedi. Kimin ne yaptığına kimsenin işine karışma dedi. Bak, sana bir vasıt etim ...Tadi Bağdar dedi ...Tamam Efendi dedi ...bak özel bir tembihte bulunuyorum dedi sana... ...bir şey var mı? Anladım efendim... ...geldim ki ...Cuma günü erken girdi camiye ki... ...hani en erken giren... ...deve kurban etmiş kadar sevabı var... ...değil mi? İşte biraz daha sonra giren... ...işte sığırdır, koyundur... ...tavuğa kadar düşüyor... ...Hadi Şerif bu... ...Cuma'ya çok yakın gelen yani... ...yumurta sadaka vermekten tut... ...deveden yumurtaya kadar... Efendim, kimi de ezandan sonra gelirse yani pek bir ecri az. O da dedi ben erkenden gireyim hani deve kurban etmiş sevabı alacağım mübarekler. En iyisini yapmak şey. Delali hayrat. Mübarek kitap salavat dolu. Delali de aldı. Ve de okuyorum dedi. Ondan sonra e, baktım dedi. Gözüm aldı ki bir zata e, Kabe'ye sırtını dayamış. Ya biz buradan beri Ordu Çabe. Çabe oturmuş. Orada millete bakıyor. Tavaf edenleri seyrediyor. Allah Allah dedim diyor falan. İçimden de ediyorum. Ben beyaz sakallı, yaşını baçını almış Çabe sırtını dövmüşsün. Tavaftaki millete bakıyorsun. Ne işin var? İçimden böyle bir şey oluyor. Sonra da bir delali bitirdim. Tavafa geçtim. Tavafta böyle mutsuz gibi çekiliyorum ona doğru. Sinirim de bozuluyor ama bakıyorum bakıyorum böyle geçiyorum. O da bana bakıyor böyle dik falan. Böyle bir, bir dön, iki dön sen böyle yaptı be canım. Dedi gideyim bakayım falan. Bir gittim dedi cezbesine kapıldım falan. Medine'deki zat sana ne dedi? Demedim sana Mekke'de onun bunun işine karışmak. Sırtıma mu vermişim, neremi vermişim falan dedim. <gülüyor> Kalbin hürmeti Kabe'nin hürmetinden büyük bir evladım dedi. Ya sen benim kalbimi mi kırıyorsun? Benim hakkımdan niye kötü düşünüyorsun? Mümin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne, ne Ey Kabe ne kadar hürmetlisin, korunmalısın, yasaklısın, dokunulmazsın, Allah'ın dinde şereflisin. Lakin bir müminin şerefi, senin şerebinden hürmetinden büyüktür Allah'ın dinde. Onun için bir Müslüman'ı gıybet, bir Müslüman'ın namusuna iftira, bir Müslüman'ın ırzına, haysiyetine, şerefine halal getirecek laflar ve düşünceler. Kabe'yi yıkmaktan beter. Çünkü müminin dokunulmazlığı tabi. Dedi evladım. Bu hadisleri bilmiyor musun? Sana ne işine git ya? Dedi efendim. Efendim Hazretleri. Ben sana ihtişap edeyim. Ben dedi boşluktayım. Dilimde zirve. Dedi bana bir yol göster. Yok. Senin terbiyen burada değil. Hindistan'da gözüküyor. Adam bak Mekke'de bulamıyorsun. Medine'de bulamıyorsun. Her yer evliya kaynıyor. Ama herkesin meşrebi farklı. Yolu farklı. Yöntemi farklı. Nasibi farklı. Nasibi farklı. Onun içindir ki Ta gitti Hindistan'a. Kaç ayda? Altı ayda. O giderken İran'a uğradı. Turt şehrine. Şimdiki Tehran. Ondan sonra bütün Şianların alimleri geldi. Halide Bağdadi gelmiş. Medreselerin en büyük bir deresi. Şiaları rezil etti. Mahvetti. Oralardan ne kitaplar yazdı. Ne ilimler, ne şiirler, ne kasideler. Gidiyorken böyle onlar öyle gidiyorlar yani. Böyle bizim gibi böyle uçaktan inip de haşat olmuşlar. Üç saatte gidiyoruz haşatını silmiş. Kadınlar altı ayda gidiyor. İlim, amel, ihlas. Böyle gidiyorlar yani. Arkadan kitaplar yazıyorlar onların yolculukları, rehletleri hakkında. Ama Abdullah Tehlevi Şeyh'i de mübarek. Çıkmış onu karşılamaya. Manen haberi var. Gönderiliyor çünkü o ona. Ondan ne kadarlık yolda onu karşılıyor. Falan falan ilmine büyük hürmetler. Herkes hürmetler. Ama harikatta, tasavvufta öyle pop popo adam eremez ki. Ne olacak? Hürmetini yapıyor. Efendi Hazretleri e beni irşah edin. Beni Rabbime kavuşturun. Bana yol gösterin. E, evladım tamam bak. Biz seni karşıladık. Hürmet ettik. İlmine hürmet ettik. Allame-i Peki Belki dünyadaki en büyük o halde ama şimdi sen bize ki intisap etmek istiyorsun. Bu yola Girmek çiyorsun o zaman, kusura bakma, biraz tuvaletleri temizlemen lazım. Anladın mı? İlmine hürmet ederiz, elini ayağını öperiz. Ama bizden yol istiyorsan, sende ne görüntüyor, ne dişkirmiyor. Bu ne kırmak için? Tevazu. Tevazu için biraz efendim, basit işler. Üftade Hazretleri'nin, Aziz Mahmud-u bıraktırıp da, ciğer sattırması gibi. Bütün millet ne diyor? Kafayı yemiş bizim kadı diyor. Bursa kaduluğu ne o da mütebel. Bütün şimdiki başsavcı, başhakim gibi İstanbul'un, yani ne kadar porsu var da Bursa Osmanlı'nın en büyük memleketi. İtiparlı yer. Kadı, aa ciğer ciğer diye bağırıyor. Hava yemiş dediler. İşte o seni kimi deli diyecek. Kimi atlatmış diyecek, kimi tapatmış diyecek. He? Sen de bunları duyacaksın. Nefsin kırıla, kırıla, kırıla. Ondan sonra adam olacaksın. Ondan sonra keramete edeceksin. Değil mi? Öyle terbiye ettiler. Tuvalet temizlettiler. Şunu yaptılar, bunu yaptılar. Efendim ondan sonra tamam gel evladım. Şimdi senin nefsin baştan biraz belki ya vay onasını bu böyle ben de zannettim otur süreye 500 kere Allah de diyecek. Ben de oturacağım Allah diyeceğim. Şimdi tuvalet işi nereden çıktı ya? Ama işte 500 kere Allah demekle olmuyor. Senin nefsinde ilim var bende, amel var bende, hocayım, hacıyım falan havalar var sende havalar. İşte onu kıra kıra kıra adamı neye derler biliyor musun? Yani işte yani o paş dağın altında. Işte Afrika'nın dağların altları, pırlanta dolu zümrüt dolu, yakut Afrika'da çok var şurada burada. Ama kaç parayla illene olacak? Cevheri efendim çıkaracaklar. Ondan sonra yontacaklar, kesecekler, doğruyacaklar, biçecekler, parlatacaklar, cilalı falan falan. falan. Sonra borsaya düşecek üst kaçıkçı elması falan falan. Bir taş şu kadar milyon dolar falan. Hele o ne? mermer Gerbe cevher diyor. Sen diyor kaya olsan, mermer olsan, odun olsan, bir gönül ehli evliyanın eline düşersen cevher olursun. Mermer isen cevher olursun. Ama mutlaka şeyh lazımdır şeyh lazım. Başlama lazım. Başlama olmadan meyve dağda kendi başına yetişirse yabani derler. Onların şeyi e, patatozu çok olmaz başlamalı olursa lezzetli olur ürünü olur, büyük olur verini olur, öyle mi? illa açlığı kural, doç altında Unvan, dekan, senan rektör adam bir konuşuyor, Yani desen ki kulaklarını tıkayasın, bir hava bir kibir, bir gurur Allah hakkında, peygamber hakkında sanki mektep arkadaşıymış gibi edeb yok, hayal yok Tasavvufu inkar, mezhebi inkar, iman kim? Biz de adamız sen al. Yani adamlardan insan kimden e, imandan çıkar çıkar ya. O hareketlere bak. Hep ben, ben, ben, ben görürsün. Çünkü mürside bağlanmamış adam. Ama hakikaten bir mürside intizam etmiş insanlar da farklı bir hal alırsın, açlamayı hissedersin yani. lezzeti tadı fark edersin. Allah bomdursun Celle Celaluhu. Yuhri <gülüyor> Celleq laqassu. O şey senden kötü ahlakı çıkaracak. Minhu salikten. Bir terbiye tüm minhu. Terbiyesiyle yetiştirecek. Ve eke ale kötü ahlakın yerine koyacak. Kulubun haselen. Güzel ahlak koyacak. E şimdi sen kaç senedir talikattasın? Kırk senedir Efendi Hazretlerine bağlıyım. Allah mübarek etsin. Kıdemin şerefi vardır. Biz kıdeme itibar ederiz. Ama ahlak durumun nasıl? Eğer sen o mübarek zattan, onun güzel ahlakından saydalanamadıysan, bu kadar zikir çektin, sabaha kadar teheccült, akşama kadar oruç, 21 dersi bitirmiş ama aynı barut. Kelene bağırıyor, gidene bağırıyor, onu itiyor, bunu kakıyor, parayı gördü mü iç ediyor. Bu nasıl oldu böyle tarikat ya? Böyle de işler var. Onun için her tarikata giren Allah'a erer demek değil. İstifade senin de iradene bağlıdır sen. iradeni teslim edeceksin. O kötü ahlak iyi ahlakla dön dönüşmediyse? Evet. Emanet terbiyeti, terbiyenin manası nedir? Çocuğunu terbiye etmekten. Terbiye Arapça. Rab kelimesi de oradan geliyor. Rabbil Alemin. Alemleri yaşatan, yaratan, yetiştiren, büyüten, kemale erdiren vesaire vesaire. Terbiye ne demek? Diyor ki terbiye yüşbiyur fi'len Tarladaki ekinciler var ya ekincilerin işine benzer diyor terbiye. Ne demek? E zaten çorbayı şey de, bile yapanlar terbiyeli çorba. Çorbanın bile nesi var bir? Aksesuara bir terbiyesi var bir bilmem bir ismahı var. Onun da içine bazı şeyler katıyorlar, ediyorlar bir şeyler ediyorlar. Ondan sonra bakım yani terbiye bakım. Her şey ne ister? Bir terbiye ister, bir bakım ister. Bir tarla bakımlı diyorsun bak bakımlı tarla Bakın siz sallar, bakın siz diken her türlü zararlı, şeyler, her şey var aşarak. Bakımlı da hep faydalı, hep atar. Bitkiler, mahsuller. İnsan şaşırır baktığı zaman, heben gözü gönlü açılır. Ne diye yapıyor o bir fellah, hani Mısırlılara fellah derler. Fellah yani ekinle orası. Mısırda çok güzel var. Fellah adan adır, da diyorlar. O fellah ne demek? Tarlayla ekimle uğraşan oralar düzlük ya çok ova var, çukur ovalı oralar. Çukur ovalısa fellah da bol olur tabii. Öyle ova olunca ek ekmez misin? Niye etmeyeceksin? Ekeceksin tabii ki. Ekmen lazım. İslamiyet emreliyor. mahsul verecek insanlara faydalı olacak. Şimdi bir fellah ne yapar? Bitkileri koparır ve nebatat lezneviyi yabancı bitkiler biter, tohum ekilmemiş kendiliğinde. O nebatatları ne yapar? Söker. Çünkü onlar büyürse. Ekinin gücünü ne yapar? Zafiyete uğratır. Onu, onun yerini sıkıştırır. Ona dolanır. Onu aşağı çeker. Büyütmez. Dolanınca sar, sarmaşık gibi. Ekinler en mahsulü az verir. <gülüyor> Ekinin bitkisi güzel olsun diye ve ekmüle ray'uhu mahsulü kemal bulsun. Lezzetlensin. Olgunlatsın. Kızarsın. He. Diyen allah Teala allah Teala arsaleylül ibadi kullarına gönderdi Resulen. Niye elçi gönderdi kulağına? Ebu bu i Sıddık olabiliyor muydu Muhammed Mustafa olmasa? Sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer hangi ahlattaydı Resulullah olmasa? Sallallahu aleyhi ve sellem. Söylemek istemiyorum. O işleri de çok. İkide bir söyleyen hocalara da biraz hışmediyorum. Yani cahiliyet döneminde şunu yaptı bunu yaptı. Öncelikle çok konuşmak iyi değil. Ama hangi ahlattaydı? İslam'dan önce. Bunlara bakalım Sonra ne oldu? Dünyada adaletiyle bütün dünyanın gavuru bileşini, adaletine Hazreti Ömer. Bütün dünyaya örnek oldu. Ama Resulullah olmasa olur muydu? İrşak görmesi olur muydu? İman etmesi olur muydu? İttiba etmesi olur muydu? Söz dinlemesi olur muydu? Kendi kendine Ömer olur muydu? Nasıl Osman olacaktı, Ali olacak? Rıdvanullahi aleyh mecma'in. 114 bin, 120 bin sahabe. Hepsi mürşit. Nasıl oldu? Bütün dünyaya her Müslüman etti. Bunlar hep Rasul gönderdi irşat ilahse değil mi? Yoluna irşat etsin kullarını diye gönder. Mevlana ne diyor? Hiçbir demir kendi kendine ne olmaz efendim? Ne diyoruz ona? Mızrak kılıç olmaz. Hiçbir demir kendi kendine kılıç olmaz. Ben de istediğim kadar hoca olayım diyor. Şemsi Tebriz olmasa. Yani mürşit geldi ona, zahir ilimleri biraz bıraktırdı ona ya tasavvufa dön. Şems-i Tebriz olmasa Mevlana, mevla Rum yani bütün Anadolu'nun büyük adamı olur muydu diyor yani. Herkes bana Mevlana diyor. Ben neyle Mevlana oldum diyor. Kitapları okumakla, hocalıkla olmadım. Bir Şems-i Tebriz geldi meczup zannetersin. Mübarek Allah'a döndürdü beni. Çekildik kenara. İbadete herkes kızdı ya Mevlana sohbeti bıraktı, dersi bıraktı. Bu nedir ya gürdünüz çıkmıyorsunuz odadan. Ama de Mevlana'nın derdiyle devamlı tasavvuf, ilimler, marifetler oldu Mevlana. Kendi kendine nasıl Mevlana olacaktı diyor. Onun için mutlaka mürşid. İmam Hanım levle senevda lelege Son Sonraki senev olmasa norma helak olmuş. Koca hani de mezet kurmuş. Resulullah Kadın dinini düzenlemiş, fıkı terkime dokmuş, bütün kıyamete kadar onun fıkıyla yönetiliyor. Sudan'daki o zat Ebu Dabi de bana eski kadılarda. Biz dedi Sudan'da bile ben kadıydım, Hanefi mezhebiyle hüküm veririz. Çünkü diğer üç mezhebi devlet yönetmedikleri için teşkilatlanmamış. Devlet, kadı, mahkeme ka şeyleri yok, tertip düzenleri yok. Yani biz malikiyiz. Ama Hanefi'ye göre fetvaları veriyoruz. Çünkü mahkemeler Hanefi'ye göre işliyor her yerde. Çünkü öyle büyük bir meceple ve düzenkarttık bu. Ebu Hanife olmuş. Ama ne diyor? Son iki sene olmasa yani Cafer Sadık Hazretleri'nden intisap edip tasavvufta irşat olmasam helak olmuştum. Tabi ki helak olmuştum derken bakmıştım cehenneme gitmiştim anlamında değil ama çok şey kaybetmiştim demek istiyorum. Çok kaybetmiştim. Ama son iki senede zirveye erdi. Neden? İlla Resulullah sallallahu aleyhi silsilesi inktisabı olan bir mürşitle canlı görüşecek. Canlı! Tabi bazı makamı çok yüksek olur, kabirden alabilir. Ona bir şey demeyiz. Bu zamanlarda öyle iddialar edenler var. Rüyada geldi, kabirden geldi. Onu Allah'a aval ederiz. İhtirat edemeyiz, suizan edemeyiz. Ama şekereli kabul edemeyiz. Ama evvelce var. Yani bu Beyazı Pesamide kimden aldı? Cafer sadıklarım, eski rivayetlere göre ...görüşmemiştir, kabrinden aldı. Ruhaniyeti geldi aldı mesela. E, Ebu'l Hasanı Harakani e Beyaz Besami görmemiştir silsilede. Ama Beyaz Besami ta oradan geçerken buradan büyük adam kokusu geliyor yetişildiği onu işaret etmiştir. Oradan almıştır. Bu uzatlarda bu, bu olabilir. Kesiklik sayılmaz, kopukluk sayılmaz. Beklidir silsile. Çünkü onlarda o manevi şey Hal var. Çünkü takva, ve ilim, zirve ama şimdi e, biz canlı mürşidi bulduğumuz halde yolumuzu bulamıyoruz. Bir de bana mürşit lazım değil. Ben kabirden aldım. Şu evliya bana el verdi. Ayak verdi. Bu biraz bize gelmez şu an. Ama tarikatta tasavvufta vardır. Üveysidir tariki inakşibendi. Risale-i Kutu'ya. Üveysi ne demek? Mesela Karan Hazretleri Resulullah Aleyhisselam görebildi mi? Göremedi. Maneviyatı aldı mı? Aldı. Nakşi tarıkında da bu üyesilik olur. Vardır. Bazı kere bedenler buluşmaz, ruhlar buluşmasından alanlar olur. Ama elhamdülillah biz bedenen de bulmak nasip oldu. Görmek nasip oldu. Yanda kalmak nasip oldu. Dolayısıyla şu anda irtibatlar kopuk değil. Allah kopuk kalmaktan muhafaza eylesin. İttifat nasip eylesin. İrtibat nasip eylesin. İnkıtadan muhafaza eylesin. İnşallah kullarına Resul gönderdi. Yoluna irşad etmeleri, etmesi için onlar feyi <gülüyor> dünya. Kainat efendisi dünyadan göçtü. Vefattı. yani bizim bildiğimiz gibi insanlar gibi ölmedi. Ama göçtü dünya leminde. fi <gülüyor> yerine halifeler bıraktı. El <gülüyor> Alimler peygamberlerin varisleridir. Buyuruyorsa o alimler Allah'a bilen alimlerdir. Tabi şeriatın zahirini de bilmekle beraber her alimin diyen de mürşit olamaz. Çünkü nefsini temizlememiş, kötü huylarından nasıl mürşit olacak? Kendi yol bulmamış, nasıl yol bulduracak? O zaman Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zahiri ilim mirasını zahiri alimler alıp Batını ilim mirasını evliyaullah almıştır. Onun kaç türlü mirası vardı? Allah Teala mirasından bize büyük hikmetler nasip eder. Amin ya Rab. Hatta ennehum yursidûnel halâika ilâllâhi teâlâ. Halifeleri niye bıraktı? Es şeyhü bi kavmite'l nebiyiz ümmeti. Kavmi içindeki bir şey efendi ümmetinin içindeki peygamber gibidir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar acayip. Ne kadar acayip kardeşlerim. Yani peygamber gibi. Çünkü peygamber gelmeyecek ama varisleri devam edecektir. İnsanları işaret edecekler. Leclâzel manâ işte bu manadan sebep. Yani... irşat devam etmesi için. Şu anda da Allah dostları var mıdır? Vardır. Kutuplar var mıdır? Vardır. Ebdel seçkin veliler vardır, Vardır. Mürşitler var mıdır? Vardır. Her veli mürşit değildir. Her mürşit illaki veli olması lazım. Ama birçok veli vardır. İrşadla görevli değildir. Kendisi inzivasına çekilmiş kulların. Duacıdır, okur. Belaların katmasına vesiledir. Himmet eder. Ama... İrşat ayrı bir şeydir. Tabii irşat e, e, ...görevi de zahiri ilimle icap eder... ...sohbet yapması da icap eder... ...insanlara helal aramı beğen icap eder... ...irşad öyle... ...çok hafif bir şey değildir. Zülcenahayn olmalıdır... ...iki kanat takmalıdır... ...tek kanatla uçulmuyor biliyorsunuz. Bundan dolayıdır ki... ...aramak lazım. Bulan arayan bulmaz her arayan... ...ama illa bulan yine kim oluyor arayanlardan biri oluyor. Biz arayanlardanız. Gerçi bir aramadan buldurdular bize. Kurban olduğum Allah'ım. Efendilerimiz. Ben ne arayayım? Ben çocukken düştüm de yani. Gözümüzü açtık. Onu gördük biz. E bize çok büyük iyilik ettiler. O zaman bizden büyük hesap soracaklar demektir. Bize büyük bir fatura ödettirecekler demektir. Allah kıymetini bilmeyin. Şükrümüzü ilham eylesin. Şükrümüzü becertirsin Ama siz bir efendiye o kadar tanımadık, yakın olmadık, çok görüşemedik diye şey yapmayın. Onun irşat dönemindesiniz. Onun davet dönemindesiniz. Onun tecdik devresindesiniz. Dolayısıyla onun ilimlerinde istifade ediyorsunuz. Bu konuşulanlar hep onun ilimleridir. Onun kitaplarında istifade ediyorsunuz. Dolayısıyla sizin de üzerinizde Allah'ın iyiliği çok büyük olmuştur. Çok büyük olmuştur. Bütün millet sapıtmışken 7 milyar insan ne alemde? Müslümanım diyen 1,5 milyar ne alemde? el sünnetim diyenler ne alemde? Tarikat eyliyim diyenler kaç fırka? Hak üzere devam eden çok az cemaatler kalmıştır. Siz de onların gölgesindesiniz. O inşallah istifade ediyorsunuz. Onun için çok şükretmeniz lazım. Çok Allah'a dua etmeniz lazım. Allah Teala devam sebaht istikametler nasip eylesin. Ve felabuddelis ki tarikat yolcusuna Allah yolcusuna mutlaka şarttır. Şarttır diyor ima İslam'ın delili imamı gazali. Min şeyhin. şef Şeyh lazım. Hürşit lazım. Yurabbi onu terbiye edecek. Ve hürşidi onu hırşat edecek. Efendim şefsiz ulaşmak zor zor. diyor, Sağ Ne diyor İsmet Garibullah Büyükşehif Efendi Hazretleri? Nereden hak ediyor? Ruhul Beyaz sahibinin bile senden olacak. Ne diye naklediyor? Bir insan şefsiz, rabıtasız Allah'a ulaşacağım dese hiç haram yapmamak, günahlardan uzak durmak, salih amelleri istemek, sıralızlıkla devam etmek şartıyla sene dört yüzde vasıl olur bir heyecan, öyle bir şeydir. Dört senede ulaşabilir ancak. Makamlar öyle, merhaleler öyle. Yetmiş bin perde aşılacak. 400 sene. şefle ve bazıları bazısı bir anda vasıl oluyor. Allah Allah. Ahmet Bedevi Hazretleri Mısır'da Tantada yatar. Gidenler mutlaka ziyaret etsin. Kahire'ye gidiyor. Gitmiş şey. Ben de gittim. Gerçi de kafasızlığında işte. Dehran nedir o? Piramit derecede. Orada Seyyid Ahmet Bedevi var. Tantada bilmez. Düşük bir var. İbrahim Düşükü var. Büyük kutup. Düşük'te bilmez. Mesela Kahire'nin içi evliya dolu. E İmam Fah, Ebu'l-Fariz var. İmam Şafir Zünnü'nü Mısır'da hep orada. Birkaç kere dolanmışım oraların. Deli dana gibi dolanıyorum işte. Kendime göre kabir bulayım evliya. Abim. Peki birinde bir şey. Efendim Allah acır diye. Efendim gitmiş oraya buraya işte. Nilin kenarında da balık yemiş. Oh gelmiş geri. Bir evliya ziyaret etmeler. Yazık yani. Ha. Zeyd Ahmet Medevi bir makam sahibiydi Adama bir nazar ediyordu. Bazı tarikatlarda bakışıyla bir bakıyordu adam hemen halife yapıyordu gönderiyordu bir memleketin bir tecelli geçtik adama oluyor bir anda evliya. ya Hoca Efendi öyle bir tarikat yok mu şimdi ya o bize çok uygunmuş ya ben eşkıya gibi gideceğim bana bir bakacak ben evliya yapacak ya ben de arıyorum da zordur kardeş zordur yine o adamın içinde bu işler <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim adam bir mürsit bulayım. Kime biat edeyim? Kime biat edeyim? Seneleri geçmiş, ömrü geçmiş. Sonunda demiş ya Allah. Sabah namazında gideceğim, camiden, çık, camiye giderken yolda ilk rastladığıma biat edeyim. Sen demiş. Kafayı yemiş adam yani. Bu işler ince işler. Ruhaniyette sıkıntı gelir. Bir de bir görmüş birini tutmuş biat edeceğim. Adam da garibanım. Adam da meğer evi soymuş hırsız. Adam kaçma ayrı arıyor. Yakalandım zannediyorum. Ulan bırak beni sana. <gülüyor> Ulan bırakmamız beni sana biat edeceğim. Sen deli misin kardeşim? <gülüyor> işte o hırsıza da makam gelecek Hızır aleyhisselam gelmiş o da onu irşat etmiş o dakikada adam hemen velayet makamı verilmiş falan adam nasıl tövbe ediyor Allah'ım bir utandım diyor Allah'tan ben sen bana niye geldi ben hırsızım ya Allah ben ne yapıyorsun ya sen kimsin arkadaş ben diyor şart koştum böyle bir şey durumda karşılaştım adamın da vakti gelmiş adam nasıl utanıyor Allah'tan yani adam bir anda evliya oldu He? Kimi döve döve helva yedirirler. <gülüyor> Nasıldır hocam gibi? Gitmiş yemiş yemiş helvaları, para vermeden çıkmış gidiyor. Ya bir para ver ne parası ya? Bir dayak atmışlar buna. Demişiyor burası ne ala memleket. Döve döve helva yediriyorlar. Ya demiş. Ne bu bu harik adam ya? He ya? Yani kimini döve döve evliya yaparlarsa yaparlar bak. Kimini döve döve namaza başlattılar kiminiz zorla, belayla adam eder evet. Ama biz afiyetle istiyoruz ya Rabbi. Afiyetle bize adam et ya Rabbi. Korret bize yolunu ya Rabbi. Sadık olalım. Dürüst olalım. Doğru olalım. talebimizde samimi olalım. İsteyelim. Ciddi arayalım. Men tale ve şeyen ve cedde Bir şeyi arayan ciddi ararsa mutlaka bulacak. Ve ben kar a'bâben ve lenn cevenecek. Kapıyı çalan bir kere iki kere aman adam duymasın da açmasın. Ben de geldim de sen duymadın diyeyim de falan gibi çalmayacak. Israrlı çalarsa mutlaka içeri girecek. Hareme girecek. Mahrem olacak. Özel doktorayla hak olacak. Ama sıt sıt sıt hakkın yolu güçtür kati hakkın yolu gergahı hem gayet bulu. Sıpkı ile olmazsan bulu etmez yolu asan sana. Efendi Hazretlerinin beyitleri hep hep hep olur. İlimlerin. bir şey haberim yok yoksa. Birkaç bir şey kafamda kalmış onun teryalarından Hakkın yolu çok katıdır. Çok serttir, çok zordur. Akabe ya tehlikeli geçitler. Nefis giriyor devreye, içide bir haset giriyor, kibir giriyor, gurur giriyor, ucup giriyor, kendini beğendirme giriyor, mal giriyor, menfaat giriyor, şehvet giriyor hırs giriyor, giriyor, giriyor, afet dolu, afet. Afet değil, afet. Nasıl Allah'a varacaksın? Bu kadar tehlikeli geçitleri geçeceksin. Evet. O da ne diyor sana? Dergahı çok yüksek. Ama samimi kul olursan, çok ilmin amelin olmasa da, isteğinde samimiysen, afet yani yavrum sana kavuşmak istiyorsun. ne olur? Hah, sana yolu kolay eder. Yok. Böyle kaypaklık yaparsan, Samimiyet yoksa sende, fedakarlık yoksa sende, yolu kolay etmez sana. Bir kere biz Allah'a kavuşmak diye bir mefhum var. Bunu bildik mi şimdi? Allah'ın rızasına ulaşmak ve tasavvuf yollarında ilerleyip tehlikeli geçitleri aşıp, hatta nurdan da tehlikeler var. Perdelerin kimisi karanlık perdeler nefis tarafından. Kimisi nurdan perdeler ruh tarafından. Nurdan da perdeler var. Çünkü bir makama gelirsin orada takılıp kalırsın. Mesela Muhyiddin Ahmet Hazretleri, evliyanı neyse ama vahdet-i vücüt meselesi. Vahdet-i vücut, her şeyi Mevla ile gör, yani Mevla'dan başka bir şey görmemeye başlamış. Bu tasavvufta bir makamdır ama hecaptır, perdedir. Nereden perdedir? Nurdan perdedir. Karanlık olacak hali yok ama perde oldu. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor? Ben de o makamda da takıldım çünkü her yolculukta giden aynı güzergahtan gidiyor. Giderken aynı güzergahta mola verilecek yerler var. Duraklar aynı duraklar, tren istasyonları gibi. Geldim orada kaldım. Bir lezzet, bir lezzet. Allah'tan başka hiçbir şey görmüyorsun. Her şeyin evladım, Mevla'dan başka bir şey yok. E bu sefer Melala da beni yukarı çekmek pura dedi. Ben de öyle bir lezzet alıyorum ki hakikaten bazı bir lezzet oluyor ki ya Rabbi daha üstün makam varsa bile bu çok beksa beni buradan ayırma dercesine kalmak istiyor. Allah Halis Fazru Kerem'iyle diyor, beni zorla çekti çıkarttı. Bir üst makama çıktım, baktım Muhyiddin Arabi aşağıda çadırı var. Aşağı makamda, ben, beni üst makama çıkarttılar diyor. Ama ben bile o makamda takılmak istedim yani. Çünkü çok seyir var. Anlatabiliyor muyum? Bazı Nur'dan perdeler de var. Nur'dan perdelerde var. Ama nerede Muhyiddin Arabi biz zaten Arabi Hazretleri makamına çıkana kadar... Allah! Biz nerede? Biz ona da razıyız. Orada takılsak, kalsak da biz etmen aşağılarda bizim sokaklarda takıldık kaldık yani. Şişhanede bilmem nerede takılıyoruz biz yani. Beyoğlu'nda falan. Yüksek kaldırımda takıldık biz. Rezil olduk biz ya. Rezil olduk biz. Tabu bu makamları biz nereden konuşacağız? Bu vesileyle söyleyeyim. E, dün müydü? Evet, bugün bana bir e, video izlettiler. E, Nurettin Yıldız hoca ee, bir konuşma yapıyordu orada. O konuşmada bir yanlış beyan oldu. Ben onu da bu vesileyle düzelttim. i̇bn Teymiye ile Muhittin Arabi'yi kıyas etti. Dedi ki i̇bn Teymiye Muhittin Arabi düşmanıdır. İmam-ı Rabbani de Muhittin Arabi düşmanıdır dedi. Bu çok yanlış bir bilgidir İmam-ı Rabbani asla Muhittin Arabi düşmanı değildir. Biz mektubat ehli bir cemaatiz. Cemaatimiz olarak mektubatsiz. E, mektubatı biliyoruz. Bu yanlıştır yani bunu düzeltmek lazım. İmam Rabbani bahsettiği vücut şeyini efendim demin anlattığım ifadelerle yargılar ve sorgular. Ama ben de takıldım bu makamda der. Ama İbni Teymiye öyle midir? İbnü Teymiye Muhyiddin Arabi için şeyhi Ekber. Hani bizim şeyhi Ekber dediğimiz en büyük şey olan Muhyiddin Arabi için İbnü Teymiye şeyhi Ekber en büyük galur der. Dolayısıyla İbnü Teymiye kendini sorgulamalıdır. Ahirette Hesabını bunu verecektir. Allah dostlarına çatmanın. Bu İbn Teymiye sıkıntılı bir insandır. Rasûlullah'ın kabrini ziyareti bile yasak etmiştir. E, günah olur demiştir kabir ziyareti için gitmek yani. çok yanlış efkarlar var İbn Teymiyye'miş. Kabul edemeyiz bu görüşleriyle. Allah iner benim gibi demiştir. Kıssadan inerken benzetme müşebbihe e, yani vasıfları var. E, İbzahîül Kefeyri ile bütün alimler bu şekilde beyanları var İbn Teymiyye'de sıkıntılı görüşler var. Hesabı bize düşmez tabii. Ama doğruyu konuşmak lazım. İmam-ı Rabbani Muhittin Arabi'ye gavuder ne haşam? Mektubatta diyor ki şey İmam-ı Rabbani diyor ki Muhittin Arabi Hazretleri'nin bazı şeratın zahirine ters gibi görünen ters gibi görünen halleri ve ilimleri var. Ama şaşıracak iş manevi alemde diyor keşfediyorum Muhittin Arabi makbul zatlardan görünüyor. Ve kattesallahu sürrahu diye her ismini anınca da Allah sırrını takdis etsin diye tazim ve teklim yapıyor. Sen şimdi İbn-i i̇bn Arabi düşmanı, mı ı Rabbani i̇bn Arabi düşmanı. Bu bilgi toplumu yanıltır ve şaşırttır. Bu çok yanlıştır çünkü oğlum. Yani bu vesileyle demin lafordan geldi. Bunu da söyleyelim. Biz i̇bn Arabi hazretlerini kabul ediyoruz. Başımızın tacıdır. Dostların büyüdür fena her asrın bizatı olur o onunla itkareler ben benden sonraki bütün kütlarım pekiyim diyor o onun onun makamlarına yetişir mi İbn Arabi'nin evliya olduğuna inanmak bile veli olmanın yarısıdır diyorlar bütün alimler İbn Arabi'nin büyük olduğuna inanmak El-i'tikad İbn-i Arabi nusful velayir. Veli oldu, yani yarıya veli okursun. Sırf inanmakla. Bazı şeyleri anlamayabilirsin. Anlamadığın noktada da durman lazım. Muhyiddin Arabi zaten sana benim kitaplarımı oku dememiş. Bizim kitaplarımıza bakmak haramdır demiş. Niye yazdınız efendi hazretleri? Seni gibi avanaklar intihar etmek için herhalde demiştir. Ehli e, anlar o şifrelerden. Gerçi İmam Muhyiddin Arabi'ye de çok Yahudiler ne yapmışlardır? kitaplarına, yazma eserlere kat, katıştırmışlardı. İmam-ı diyor ki, birçok şeyler ona ait değil. Ben asıl yazmalarına, el yazmalarına baktığımda onları bulamadım. Sonra çoğaltmalarında da kattılar. Yahudilerin işi gücü eskiden beri ulemanın evliyan kitaplarına katma. Ona bakarız. İmam-ı kitabında kitabına da de Peygamberimizin anne babası kafir öldü diye koymuşlar. Halbuki kafir ölmediler. Bir ma'yı sildim mi, ma'yı ölmedilerin ma'yı öldüler oluyor. Yani eski tabi dönemde biliyorsunuz nuskah yazma kopyalama çokman baskı yok matbaa yok o dönem. Dolayısıyla sıkıntı çok çıkabilir. Ama biz Muhiddin Arabi Hazretleri kabul ediyoruz. Allah Teala şefaatine nail olacağız. Evet. İlerde hele Sin fi Sin zavra kabru Muhiddin. girince Muhiddin'in kabri belli olur. Hadi bakalım Allah kim anladı bunu? Sin şuna girince Muhiddin'in kabri zuhur eder. Ne zaman girdi Yavuz Sultan Selim Şam'a? Nerede Muhittin Arabi'nin mezarı dediler. Izbe yerde kayıp mayıp, türbe yapacağız, kubbe yapacağız, cami yapacağız dedi. Ya Sin, Selim'in Sin'i şun Şan'ın Şın'ı, Sin Şın'a girince Muhittin'in kabri çıkardı. Osmanlı kurulmuş muydu onun döneminde? Kurulmamış. Ne Dö diyor dediyor. Sahabe devletlerinden sonra en düzgün devlet Osmanlı devleti olacaktır diyor. Allah Allah. Bunu da götürdüler Sultan Abdülhamid'e verdiler. Onu levha olarak hattatlara yazdırdı. Yıldız camisi kendi yaptırdı. Caminin mihrabın sağ tarafında zannedersem o levha duruyor. E şimdi buzat keşi açık bize. He? Zattan düştü ayağı kırıldı. Geldiler kaldırıyorlar. Dedi ki ben burada ayağımın kırılacağını Fatiha'daki ilimlerden kaç sene evvel yazmıştım dedi. <gülüyor> Fatiha'daki ilimlerden çıkarıyor. Yani onların istimbatı, istihracı, ilmi, tevili var. Çok büyük onlar. Biz onların aslan sen İmam-ı Rabbane, arasına girecek durumum var mı? Aslanlar he? boğuşursa veya aslanlar kapışırsa birbirine bazı itirazlar, reddiyeler yaparsa sana ne düşmüş seni benim şim şakallara? Kıyıdan kıyıdan kaç sıvış? Sen aslandan arasa niye işin var? Diyor Onun için haddimizi bileceğiz. Edebimizi takıracağız. Büyük dereler etmeyeceğiz. Yanlış bilgide topluma vermeyeceğiz. Salike ne lazım? Şeyh lazım Mürşid onu terbiye edecek, onu işaret edecek. <gülüyor> İlmi nereden alın? Alimlerin ağızlarından alın. Kasetten, teyipten bile şuradaki oturup dinlemek kadar etkili olmaz. En yolu nedir? Usulü ağızdan almaktır. Bu da manevi ilimde de yanında bulunmaktır. Yanından almaktır. Onun için mürkitsiz zikredenin efendim, işi zor Efahat ne diyor? Safi Hüttin isminde salih bir zat Devamlı zikrullah'a meşgul olurdu. Bir zuhurat gördü. Baktı ki zikri ağzından nur gibi çıkıyor. Toprağın içine giriyor. Ayıldı zuhurattan. Dedi ki bunda ne manaa var? yok. Ben kendi kendime ebedi zikir ediyorum ama benim zikrimde hayır yok. Çünkü İleyha Saadül Kelimut Hatta Allah diyor ki Kelime-i Tayyip'e zikir, tevhid, ancak Allah'a yükselir. Bu benimki niye ağzımdan nur gibi çıktı da toprağın içine girdi, topraklama yaptı? Ha diyor, ben diyor, mürşitten bir şeyh bulayım da, kendisi evliyadan. Ama yine ben diyor, bir diyor, şeyhi Kamil'den telkin alayım diyor. Bir ders öğreneyim, bir yol sorayım diyor. Ondan sonra alıyor, yine zuhuratta görüyor ki, ağzından nur gibi çıkan zikirler semanın kapılarını aralıyor. Sema'nın katmanlarını yürüyor ve yükseliyor. İşte dedi, şimdi yerini buldu. Ebu Ali Dekka gazetelerine buyuruyor. Ben lai rabbin şeyhun. Şeyh'ten terbiye görmeyen. Keşe göre cin sahra. Bila terbiye. Efendim, terbiyesiz, bakımsız, sahrada, çönde biten ağaç gibidir. Ne yapmaz? La tüsmir, meyve vermez. Böyle esmerat. Versede, de <gülüyor> la tekun lezzetli olmaz. Onun için mutlaka ila sebilillah te Allah teala Allah-u Teala'nın yoluna irşad edecek bir mürşit lazım. Peki. Şimdi bu mürşit nasıl olacak? Piyasada bayağı şeyhim diyen var. Adam bana ge <gülüyor> geçen telefonda bu mumareyin birisi yedi karikattan izinleyeyim diyor. Yani şeyhim diyor. Yani mübarek adam. Hele bir tanesini tam yapsaydın. Yediden birden izinliyim diyor ama tip ve şekil hiç onu teyit etmiyor. Ama itikadı her sünnettir Allah selamet versin İtikadına bir şey demiyorum. Ben itikata bakarım. Ama itikad, itikadın düzgün olmak yetmez mi? Benden düzgün itikadı olan yok ama benden bozuk ameli olan da yok. E şimdi nasıl olursak sade ilimden itikattan olmaz mı? olmanın nesi var? Şartları var. Bu şartları dinlemek istiyor musunuz? ama bu gece değil. Neyse doğru da yetti bu kadar. Bu gece değil ama dinlemek istiyorsunuz değil mi? <gülüyor> ha, harfe gelirsiniz inşallah. Resulullah'ın vekili ve nâili ve halifeci olmaya elverişli Şeyh'i, şartları nedir? Bir şartlar koyacak. İşte hepiniz diyeceksiniz ki benim dediğim gibi falan cezattan başka bek tanımıyoruz demeye kadar varacaksınız. Ama ben doğruları açıklamak durumundayım. Kiminle işi gelmiş işine gelmeyen de beni de sevmiyorlar. Bazı şeyhler de benim sohbetimi dinlemeyi de yasak ediyorlar. Niye? Kalbin kayar diyor. Çünkü şimdi kendinde o şartlar yok ya, bir daha sayacağız ya şimdi. Şartlar olmayınca sen de bir uyanacaksın ama bizim şeyhde bu durum yok diyeceksin. Bu sefer şehri değiştirmeye bakacaksın. Şeyh de uyanık. Keramet lüzgün yok. Zekamet velayete kıç attırır diye de bir laf var. Açırı zekâ olur da evliya adam. Adam evliya keramet göstermeye uğraşmıyor ki. Ama zeki olan tak bir feraset bir hareket. Adam evliya mı ya bu zannediyor. Halbuki herifin kafası çok çalışıyor. Herif kafası çalışmaktan dolayı ön tedbir olarak cübbeliği dinlemeyin. Niye? Eğrisin nettir. Düzgün konuşuyor. Doğru konuşuyor ama tasavvufta sizin kapınız var. Kalbini ayar. Kayarsa nereye karar? Senden daha içine gider. Senden kötüsüne gitmez ki cübbeliği dinleyen. Değil mi? Sen, senden kötüsüne gitmez. Çünkü neden? Şartlar ve kalite seviyesi çok yüksek olduğu için <gülüyor> varsa öyle biri daha üstünü söylüyor senden. Onun için bazı şişler de böyle şey yapabilirler. Dinlemeyin, etmeyin, gitmeyin. Biz burada şeriat ilminden bahsediyoruz. Tarikat ilminden ders yapmıyoruz. Harfi şerif de yapmıyoruz. Bizim sohbetlerimiz şeriata dairdir. Dinlemek lazım. Hangi tarikattan olursa olsun ehl-i itikadı ve bakın şimdi mürşit bulmak. Ya sen sapık birine bağlandıysan? Ya sen ehl-i sünnet dışı bir adama uyduysan? Bu sıfatlara değil de bunların tersiyle muttasık ise seni de çoluk çocuğun ocağını batırırsa ne olacak? Ahiret yolunu vurursa ne olacak? Onun için ilimden korkmayalım. Doğruları söylemekten çekinmeyelim. Kim bizi sevecek sevmeyecek diye de dert etmeyelim ama bu şartları tek tek Beyan edelim efendim. He? İş. Ondan sonra Şimdi arkadaşlar e, bu sohbette özel bir kampanya yapalım. Allah sen razı olsun. Ne yaptınız? Bu dönemde dergiyi bu yaz efendim sıcak darmadağını dönemde e, trajini bile düşürmeden maşallah deyin. Çünkü 5 bin, 10 bin düşer yazda. E normalde düşer yani. Tıraşını bile düşürmeden Allah'tan razı olsun. Bu aya kadar getirdiniz. Arkadaşlar da bana hiç demiyorlardı. Ben yine onların iyiliğine bir şeyler diyordum çalışanların. Şimdi dediler telefon ettiler. Kürsel Efendi Allah selamet versin. Nazardan muhafazan işlerini rast edersin. Ben hizmet edenlere duacıyım. E dedi ki yani son dönem ya artık kışa doğru gidiyorduk ama çok düşüklük var, çok sıkıntı var. Tabi borçlar var. Matbaalara borçlar var. Ödemeler var. Televizyon kurma ile ilgili o ilgileniyor. Bütün onun stil diyor. Yani bayağı bir sıkıntı içindeyiz. Yayına da bahsedeceğiz. Maddi manevi bir sıkıntı var. Onun için sohbete özel bir kampanya yapalım. Dedim buyurun. Ben dedim ilan ederim. Ben elçiyim. Ben Allah razı olsun duyururum. Siz de inşallah bir gayret edersiniz. Bu sohbete özel. Dokuz kitap. Bir bundan geriye yönelik. Üç dergi. iki tane o çok önemli... ...muska diyorlar Türkçe'de, nüshadır... ...Arapçası... Ee, ...korunmuştur... mübarek ayetler çok büyük... ...bir de seccade... ...efendim olmak üzere... ...kitapları da yazmışlar burada... ...salevati kübra, en büyük salatlar... ...istiğfarat-ı bunu... ...unuttunuz, kurtarıcı istiğfarlar... ...aman ya Rabbi... ...his bela vurmaz size, dünya yansa bela vurmaz size... ...Afistiyene helak ve gelmez... ...Afistiyenin ekonomisi bozulmaz... Afisiyenin sağlığı bozulmaz. Bütün belaların çaresi istifardır. Kurtarıcı istifarlar Hasan-ı Basri Hazretlerinin biliyorsunuz. Küçük bir misalem. Mevaz-ı Kudsiye. Kudsiye vaazlar olan i̇mam Hazretlerinin kitabıdır. Onu ben tercüme ettim. Ne kutsi vaazlar ya. Neler neler. Ey Ademoğlu ey Ademoğlu oğlu ya. Birkaç vaazları yapmıştık burada. O ders o kitap. Her bir uzun için şifa ayetleri. Biliyor musun bu kitabı? He? Başını ağrıyor. Hangi ayet okuyacaksın? He? Elin ağrıyor, nereye okuyacaksın? Ciğerin ağrıyor, bebreğin ağrıyor, bacağın ağrıyor. Veya iktidarsızlık var. İşler keser. Durum bozuk. Tamam mı? Ne Hangi ayetleri okuyacaksın? He? Bana diyorlar ki bunu niye yazdın bu konuyu? Ya niye yazayım herifler? Bütün millet ilaç, milaç, para, mara, sektör olmuş. Adam Allah'tan şifa isteyecek. Niye yazmayayım yani? Bu da bir ihtiyaç değil mi? Helal değil mi? Evet. Her bir uzun için Şifa ayetleri. İnsanın bütün huzurlarına okuyacağı ayet var. Onun şifası, o kitap. Salavat, muzaffat. Ben kendi yazdığım kitaplara şaşırıyorum ya. Ne ilimler varmış diye unutuyorum. Medine'de bir arkadaşta bu kitap var bizim Bursa'dan. Bana çok hizmet etti bu can ömrede. Allah selamet versin. Yani yanımda hizmetlerken ben bir şeyim derdi. getiriyordu bir şey. Salavat, muzaffat. O kat kat salavat. Tam Ramazan Efendimizin yani sıfır Cuma saat falan. Baktım o kitap ondan. Kendi çıkartmış oluyor. Bana ver bakayım. Bir baktım bir salavatlar var orada. Ya Rabbi, bir tanesi kırk bin kat, bir tanesi milyon kat. Aman ya Rabbi dedim ya. Ben bunları unutuyorum dedim ya. O salavatı muzaffatta bir salavat var. Ne salavat selamlar? A akıl mantıklı. Sefer duaları. Yolculuk duaları. Onu mutlaka okula böyle. Cebinden ayırma. Çantandan ayırma. ...başladın, bindin uçağa... ...otobüse araban, neyse... ...hemen aç oku... ...ondan sonra öyle dualar var onda ki... ...ecelin gelse bile ölmüyorsun... ...eceline uzatma geliyor... ...evine dönüp evinde ölüyorsun... ...yolda cesedin rezil olmasın diye... ...bak senin millet denizde bulunamıyor... ...düşmüş okyanusta bulunamıyor... ...kabri bile yok... Onun için sefer duaları... ...öyle bir dua var orada... ...Abdülkadir Geylani'nin sırrı var orada... Bir milyon kişiye niyetle okusa hepsini kurtarırsın Allah'ın izniyle. Ne ismi şerifler var orada. Yedi günün sırrı meleklerin isimleriyle beraber. Sefer dualar. Musin abi vefat edince ben onu yazmıştım. Çok üzülmüştüm i̇şte o helikopterde. Allah rahmet etsin kabr nur olsun. İşte o sefer duaları e, ön sözünde de yazmışım. Orada. orada çok kuvvetli dualar var. Şifa için, hacetin Murad'ın olması için. Her derdi iyileştiren bir dua. O da acayip biliyor. Ahmet Ruffah Hazretleri'nin büyük veli öyle biliyorum, hatırlıyorum. O kitap, hac ve İmre duaları. O hac ve dualarında bir dualar var. Aktınız durur. Ben bu sene Mekke'de anlattım. Anlatırken bu kitapta var mı benim küçük kitaplarım? Bir baktım yazmışım. Son başkalarını ilave yapmıştı. Kabe'ye gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Halbuki orada Makan İbrahim ağzıda, tağlamazlarca bir dua var. Sen kaçsan dünya peşine kovalıyor, bütün işlerin düzebilir. Ve yine bir dua var. Kabe'ye elini tutuyorsun. Neresine olursa olsun? Ya Kâhsîl-i İzâm, Ya Kâhsîl-i İzâm, Ya Hâmîm-i Bâdîl-i İzâm. Câhfer-ı Sadık Hazretleri öğret. Bunu söyle peşinden ne istersen iste olacak. Mesela i̇şte Bu köpeye önüne gidiyorsunuz, haçça gidiyorsunuz. Bir kere onu belki yapmamışsınız Kabe'ye tutup. O haç hümre dualar. Bütün kitaplar öyle piyasa kitaplarına benzemez. Dünya kadar farklı kaynaklar bakıyorum ben. Beşe-i rûl <gülüyor> Biliyorsunuz son Çıkan, artık G.N. Hazretlerimizin muazzam müjdeni Salavat-ı Şerife. İki tane muska, bir tane zekade, Mayıs tercihi, Haziran, Temmuz derdi. Bunların hepsi. Kaç lira? 142 lira yerine 60 TL. Size özel yapmışlar. Bir şey yapın ya, bir hareket şey edin de şu yaz dönemine atlasınlar. Kuruluş açamasında bütün cihazlar, yani sıkıntı var. Allah rızası için, rica ediyorum bu kardeşlerimizin dergi bizim ümmetimizin beraberiz, sohbetler olacak, hizmetler olacak. İnşallah 60 TL'den hayrınıza siz de olsa da dağıtın, hayır yapın, ne yapın. Bu özel programa karışın, katılın inşallah rahman. Evet. Temmuz dergisi ha, buradan evet can. Evet. Belki dergi zaten önümüzdeki hafta çıkacak. Yenisi inşallah hazırladım. Ama bu dergide de neler varmış. Yani ben bakıyorum, yazdıklarımı size anlatamadan ay geçiyor. Dergideki birçok şeyi anlatamadan ay geçiyor yani. Mesela El-Kadir-i Şerif'in. Mesela Efendim İsmi Azam. Bu dergide bu sayıyı Bak haftaya bitiyor mesela. Vakti saati. He? Hangi isim var bu dergide? Efsamet. Kulü Allah'a hep. Allah'a sehmet. Efsamet ismini 82'den itibaren bir okuyun bakalım. He? Kulü Allah'a hep faziletlerini okuyun. Ondan sonra Efendim'in. Eksanad-ı ile ilgili 86'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yüreyde bin Hüseyin Meslemi radıyaları var diyor. Bir adamı işitti. Adam dua diyordu. Adam duasa dedi ki, Allah en yeşenik <gülüyor> ve bi'en neşhedü en nekentallahu la ila ila ila entel ve ahadü la ahadü samedüllezî levyele de levi'ü le dolebe kulluk ve leh. Sahabeye ilham geliyor. Efendimiz onu işitiyor. Ne bu lafak? Allah bismillah adami lezide du'ye bi'ye cevve'i de füle <gülüyor> bi'ata. Bu adam dedi öyle bir dua ile Allah'a yalvardı ki bu dua yaptıktan sonra ne istese verilecek, ne dua kabul edilecek. Şu dedi. İşte eslamet ismi geçiyor o isma içinde. Tabi ahad da geçiyor. Tabi orada Allah lahzayceler da var. İsmahazam hep böyle birkaç isim bir içinde kaynıyor. Yani tam şüphe, açıktan verilmeme meselesi. Ama bu dua isma duanın duan okunuyor 87 de mesela. el kadir ismi şeridi. El Muktedir ismi şerifi. Aman ya Rab. Bu ismi şerifler hakkında bu son dergiyi bahsediyorum. Ne ilimler, ne faziletler yazılmış. Bir dua yazılmış mesela. El Kadir ismi şerifi. Ya Kadir veya El Kadir. 305 kere okunuyor. Muktedir, El Muktedir veya Ya Muktedir. Ya olursa El olmaz. O da 744 kere okunuyor. Ondan sonra Ömründe bir kere bile okusam bir kere bir kere. Allahummen tevkadirul muktedirul lezi diye başlıyor. 93. sayfede Şemsül ül Marif'ten ahmet Hazretleri bunu yazmıştır. Meşayih'in reisi. Bu dua mesela bu dergide gidecek. Bir kere belki okumadınız. Biz bu kadar bunu canımız kaç kitabı karşılaştırıyorum. Bunun manasını vermek. Uğraşıyoruz. Kaynak yazıyoruz. Size hizmet etmek çalışıyoruz. Koca i̇sm Şerif El-Kadir El-Muktedir, iki ismi şerifi Havi. Ama ben üzülüyorum. Yani siz okumadan dergi bitiyor. Ve faydalanamıyorsunuz. Yani ne var yani bir ayda bu dergâhı kaldırdın koydun kenara. Bir ayda bir kere El-Kadir 305 kere, El-Muktedir 744 kere okunamaz mı? Ne var bu kaç dakika? Peşine Allahümme entel kadirul muktedirul ne için bir manaa var? Bir manaya bakın bakalım. Diyor ki bunu bir kere dahi okusa ibadetlere karşı kuvvetle güç gelecek. Namazdan, tehikküpten, ibadetten hiç yorulmayacak. Allah Allah. Allah-u Teala'dan manen ayrı kalmamasını sağlayacak. Basit işlere müptela olup rezil işler, basit işler demedim malaya yani. Huzur-u işlere müptelip Allah'tan perdelenmemesi için e, temin edecek. Daha birçoğusu da Allah muvaffak, tehdit dedim baştan rızaya uygun işlere muhafak olacak maddi manevi her anlamda güç kuvvet kudret iktidar biz devletin başına hükümetin başına geçmek iktidarında değiliz biz nefis köseytanla savaş halindeyiz onlara karşı manevi tarafımızı güçlendirmek istiyoruz Allah'tan kadir ismi ümit ile bu tedris düşer ifadesiyle. Bu dua. 93'te duruyorum. Sizlerden birinizin bu iki ismi şerifle Allah'tan kudret istemesini bekliyor. İnşallah istersiniz. Cuma gecesindesiniz. Dost atır. Dost atır. Ya Kadir, ya Kadir. Neyse beni galip et diyemez misiniz? İbadete kuvvet istersiniz. Ondan sonra bu duada ne diyor? Ya Rabbi ebedi beni senden ayırma. fazl Kerem Kerem'inle beni dostlarından bir dost ittifaz ile. Benim de perdeler çokuk belir eğil usfan ne ya Rabbi diyor. Ne dualar Biz manevi açıdan vücudumuz güçlü olsun falan tamam iyidir ama ibadete kuvvet olsun. Esas maneviyatımız güçlü olsun. Allah Teala hepimizden hepinizden razı olsun amin. Subhanarabbil alil cennet Allah'ın rahmet ve Aleyküm Allah nasih akibetenâ bil umuri kulli ya vecib. Allah malli kaylana ve ddafa fe'al akbata ve Muhammed sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi Jiğeğmenameni bek ya Rabb al-âlemi, Allah nasıl gayman, daiman nasıl be kalbe xâşan, nasıl âlimenâ fâyan, nasıl be ikin sadıqa, nasıl be dinâ gayman, nasıl be El-Habib-i'l-Ali-l-Kadri El-Avb-i'l-Cahil Ve-Ala-Ali-hi ve, -ve sahbi Amin Bu dualar hürmetine, bu salavat-ı şerife hürmetine, mübarek Cuma gecesi hürmetine Amin diyenler hürmetine, yoğun bakımda hastalar, acil şifa, dertlilere deva, borçlara eda Ya Rabbi hayırlar, salahlar, takvalar, bizi irşatlar nasip eyle Ya Rabbi Olup çocuklarım salihin salihatı ile hakil. Ehli sünneti aziz eyle Allah'ım. Ehli İslam'a yardım eyle Allah. Suriye'ye, Mısır, Afganistan'a. Ya Rabbi Doğu Türkistan'a varıncaya kadar. Filistin'e gazi, acil yardım eyle nusretinle mısret. aziz ile teyid eyle. eyle. Allah'ım kaderinin sırrı, hikmetinden sual olmaz. Acil yardım edecekleri gönder sebepleri hazır eyle ya Allah'ım. Ehli sünnetin birliğini bozacakların gücünü kuvvetini itbal eyle ya Amin diyendilerine harca hemden azad eyle amin. Amin amin bi hürmet Taha ve Yasinu sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Evet, dualarımızı kabulü, hayırlı muradlarımız usulü için. As-salatu ve ya Rasulallah salatu ve selamu. Aleyk ya Habiballah, salatu ve selamu aleyk. Ya seyyidel evvelin evlâhidin, subhâne rabbike rabbil izzet-i. Ammâ ve selâmun alel muhferîn. Felhamdülillâhi rabbil alemin. Abdullah Niyazi Bayram Dursun Yücel İzzet. Yetrullah'ın kırameni Mustafa Mevlid Efendiler ruhları için buyurun. Es selatu ala ilahe en la ilaha illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedur resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefset. Aded ma'a şe'u ilmullah. Hediyeledik vasulu ile kabule. Kabile nur ile derecelere nail ya yalrubel alamin. 70 bin kelime-i tevhid okunsa bir ölünün ruhuna bağışlansa, o ölü azapta olsa azaptan cennete ve rahmete nakledilir diyor. Bir hadis var. Bu hadislerimiz zayıftır, şudur budur falan falan derler. Efendi Hazretleri bunların hep amel eder ettirir Burada okuduklarımız yani nereye gidiyor? Burada en azından 70 bin tevhid okumuş oluyor. Bunun radyodan dinleyeni var şimdi dünyanın her yerinden, uydu'dan, internetten bu yayın her yerden dinleyelim. Yani 70 bin oluyor. Çünkü sonradan da dinleyen var, o da okuyor. Ne demek bu kadar insan? Milyonlara ulaşıyor bizim bazı kere bir şeyimizin dinlenmesi. 70 bin tevhid okunuyor. Bu boş budur. Muhittin Araba Hazretleri kattesallahu 70 bin kelime tevhid ee, hadis yeri biliyorum, kabul ediyorum, keşfem, sahip görüyorum ama bir ispat arıyordum. Sonra diyorum hazırladım, hediye etmedim. Bekliyorum. Bir gün bir sofrada yemekteyiz. Davetteyiz. Çocuğun biri, bazı çocukların keşfi açık olur. Çocuklar sana günahsız gösterirler. Ee, bazı kere cinleri de görürler. Çocuklar daha yakın olur bu işlere. Çocuğun biri başta dağılıma yemek yiyor, kaşığı da bıraktı falan. Ne alıyorsun? Orada da bayağı kalabalık alimler var, şeyhler var falan. Düşünsene Muttir Arabi'nin de olduğu bir dönem. Sofra. Dedi ki annem şimdi dedi azapta yanıyor gösterdiler bana annesi ölmüş çocuğun. Azapta yanıyor gösteriler bana vah vah vah çok uyuyorum. İslam kaç çocuk koy, yiyemiyor bir şey, el ayağı kesildi. Muttara mazedir diyor ki, işim bir şey, şey demedim, içimden dedim ya Rabbi o 70 bin devlet vardı ya. ben onu onun annesine hediye ettim. Çocuk bir gün muhavasta duydu, bir sevindi, bir şeyden haber yok, işe demedim diyor. Şimdi diyor melekler aldılar, cennete çıkarıyorlar. Çocuk <gülüyor> kitaplarda çok naklediyorlu, mu? mutlara mazedir diyor. O vakit diyor hadislerim zayıf, mağrütler ama ben keşfimle gördüm ki ulaşıyordu ulaşıyor, ulaşıyor. Onun için burada da biz boşuna okumuyoruz, ulaşıyor. Niceleri kurtuluyor bu hediyelerle. Biliyor musun sen? Bize de okurlar inşallah. Ya Rabbi benim arkamdan çok okuyan nasip et bana ya Rabbi. Ben ya Rabbi çok muhtacım, çok fakirim ben ya Rabbi. Çok hediye gönder bana ya Rabbi. Size de nasip eylesin ya Rabbi. Amin. Bana deyince kısa size deyince bas bas amin diyorsun. Ne adamsınız ya. Evet. Hepimize amin olsun. Amin ya Rabbi. Fatma, Huri, Feyba, Süreyya, Gürcü, Gamze, Figen, Sevgi, Tülay, Ayşe, Lemine, Saliha, Yalnız taze ölmüşler olsun. Eski ölmüşler olursa buradan kapıya kadar çarşaf liste gelir. İsim anlığı bitiremeyiz. Cemaatle ilgisi irtibatlı olan, bizi özellikle Allah için seven, bir kere daha de sohbetimize Allah için gelen veya dinleyenlerden olsun. Ölenlerde. O vakit daha hediyeler ulaşır. Ama sen benim de bir yakınım. Hoca. Ben de seni seviyorum. Allah sohbete geliyorum. Ona da bir hediye göndersek. Tabii ben yazılana okuyorum. Okuruz yani. Ama ve lakin, cemaattansa ulaştırmazsanız o zaman hakkım kalır sizde. Benim cemaattan biri ölse mutlaka bana ulaştırın okutun bana. Dünya neresindeyse. Çünkü beni sev dinleyenlerde hak var. Onlara özellikle yani. Onu belirteyim. Burada ismi işte geçen hanımefendiler merhume ve merhureler Allah'ın rahmetini bizden de dua ve hediyeler teklemekteler. Denizde boğulan gibi medet imdat bağıran durumdadır diyor hadis-i şerif ölmüşler. Amel edemiyorlar, namaz kılamıyorlar, zikredemiyorlar. Bizden hediye bekliyorlar. Buyurun. Eşhedü en illallah Eşhedü muhammed abduhu ve rasuluh La ilahe illallah Muhammedun <Sessizlik> rasulullah Fi külle lampeti ve nefesin, adet amaşağı, ilmi Allah, neyetmiş ya, Allah'ın ilminin kuşattıkları kadar okuduk şimdi. Bu acayip bir fikir. Bu bari Ahmet bin İdris hazretleri o salavatini son çıkattığım salavat, ondan değilimler. İşte bu ondan mübarek. Allah'ın ilminin kuşattıkları kadar şahadet ve tevhid olsun dedik, okuduk şimdi. Bu hanım kardeşlere. Hediyemizi İsa'lı eyle, ruhaniyetler haberdeğer eyle, kabirlerini nur eyle, azatları varsa defuraf eyle, seyyatlarını mahdeyle, haşenata debniyleyle, amin. Kadınlara biraz torpilli dua yapıyorum. Ey kadınlar, çok sadaka verin. Cehennem ehlinin çoğunu sizden gördüm buyurdu Resulullah. allah Teala. Şu kadınlara fazla dua edelim. Sazadakine eve. Cehennemde kadınların çokluğu birçok hadis şerifte beyan edilmiştir. Allah'ım affeyle mağfiret eyle ya Rabbi. Bizim imanlı bacılarımızı, kardeşlerimizi, analarımızı, yaşlarına göre isimleriyle, vasıflarıyla, mekanlarıyla, kabirlerinde onlara bu hediyeleri ishal eyle. Amin. Amin diyen dilleri, cinayrı cümden edip, Bizim de Adem babamıza, Havva anamıza kadar Bizi doğuran şegere ve cinsine de imanlı ölmüş ne kadar erkek kadın dünyanın neresinde yatıyorlarsa biz bilmiyoruz. Onlara da bir buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu la ilahe illallah Muhammedur resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adema ve sahuhu ilmullah Allah nuru pur, nur nuruyla Allah Hakları var bizde. Analarımız, babalarımız onlar. Yarabın anemi. Van'da şehit oldu bir teğmen. Uzman çavuş. Bir tane de uzman çavuş oldu herhal. Askerlerimizden yine şehitler başladı. Allah'ım ya Rabbi sen onlara rahmet eyle kabirler. Nur el-i e Asker polislerden şehitlerden hepsi ruhları için. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammed. Abdü ve la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah teki ve Allah Allah Allah Hale bu has bu celsede isimleri okumuş olan emvatın ruhu el-fatiha.